Hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşinde hoş geldiniz. Miladi yeni yılın ilk gününde yeni yılın ilk soruların ile karşınızdayız. Bendeniz Yusuf Genç. Çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte bu haftada soruların peşinde olacağız. Önümüzdeki bir buçuk saat boyunca inşallah. Geçen haftadan kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz belki ama. Ee, aslında böyle iç içe geçmiş kümeler şeklinde konuşuyoruz büyük oranda hocam. İyi iyi akşamlar dilerim öncelikle. Biz geçen haftaki konuya nereden geçtik? Aslında Aziz Ahmet Paşa'nın evinde yani ne konuştuğumuz oldu? bir konu vardı. O konudaki, e, o konuda e, insanların reflekslerini anlamlandırabilmek için Türk aklının e, ne diyelim bilinç eleştirin. altına tırnak işine gittik. O refleksif hareketleri belirleyen tarihsel arka plan nedir? On üzerine konuştuk. Aslında çok da kopuk değil. Yani 17, 18, 19. yüzyıldaki reflekslerimizi anlamlandırabilmek için. Hatta bugün herhangi bir konuyla karşılaştığımızda gösterdiğimiz tepkiyi aldığımız tavrı anlamlandırabilmek için. Geriye doğru e, davranış biçimlerimizi, o kültürel kodlarımızı e, inceledik. İnceledik. Ve belli bir... Resim oluştu diye düşünüyorum zaten. Evet, aslında o resmi tamamlamak üzere gene bugün de evet. ben kabaca üç başlık altında konuşabiliriz belki bugün diye planladım. Yani o 3 başlığın Allah... bir başlığının bir ilk kısmını bitirebiliriz belki. İlk kelimesini belki. Yani ana şeyimiz şu olacak burada bugün düşünce eskir mi? Yani düşüncenin eskimesinden, yeni olmasından bunun ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Düşünce eskir mi? Düşünce yenilenebilir mi? bir düşünce yenilenebilir mi ve bir düşünce aktarılabilir mi? Evet. Bu üç çerçevede belki ee, ama ama sonra bana çok teorik konuşuyorsun ya da zor meselelere giriyorsun demeyeceksin. Yani soruyu sen öyle sordun. Eyvallah. Hocam burada şey plan şöyle olsa güzel olur aslında. Hani ilk bölümde en azından izleyiciyi kaçırmasak. Sonrasında artık siz nasıl isterseniz öyle devdiniz. Evet. Çok bize. sorun olmaz. Şeye dair hocam bir hani bugün e, miladi 2002 2022 yılının ilk günündeyiz Ocak e, buna dair e, aslında biraz merak ediyorum bir tarafıyla bugün sosyal medyaya bir şey düşmüştü orada gördüm e, İsrail'de Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı e, Batı Kudüs'te zannediyorum e, dün gece yılbaşı gecesi e, tamamen sokaklar boş e, derin bir sessizlik e, Şabat'a da denk geldiği için herhalde. E, işte onların zaten kendilerine mahsus bir takvimleri var. 5000 küsürüncü yıldalar. Dolayısıyla dünyanın geri kalanındaki o yılbaşı eğlencesine katılmadılar. Bir sessizlik oluştu. E, şu andaki kullandığımız miladi takvimde malum İsa'nın doğumuna rapt edilmiş bir tarih. Bir de Müslümanların bir tarihi tabii var. İsa'nın doğumu değil tabii pek de. Evet yani yaklaşık olarak diyelim. Evet. O da 1400'e denk geliyor. Evet. Buralara yani, dair ne düşünüyorsunuz merak yani, ediyorum. oraya... Çok zor, gibi. zor deyince biraz yıbışat evet. gibi. Şimdi e, bunları e, tek bir noktadan hareket ederek cevap, cevaplandıramayız. Ya yani ben anlıyorum senin sorunun arkasındaki maksadı. E, orada yine şunu söyleyeceğim: güçlü olan kültür takdir edilir. Bundan kaçamazsınız. Yani sizin mevcut güçlü kültürü aşabilmeniz ondan daha güçlü olmanızla da mümkündür. Bunları eleştirerek tavır alarak belli bir yere kadar iş görebilirsiniz. Ha, marjinal kültürler e, ya da kendi gelenek ve göreneklerine sıkı bağlı kültürler belli bir tavır gösterirler ama mesela ben e, yurt dışında çok Yahudi arkadaşım oldu. E, bu konuda İsrail'deki gibi o belli bir grup Resulik Yahudilerin, aşırı dindar Yahudilerin gösterdiği tepki göstermiyorlar. Şimdi Yusuf bunu Bence böyle bir horoz doğuşuna döndürmemek lazım. Burada bu bir kültürel hadise, sizin kültürel kodlarınızla alakalı. Yani falanca milletin falanca kültürün bayramını kutlayalım, kutlamayalım mı? Bazı bayramlar bir süre sonra kökeni unutulup uluslararası hale geliyor. Olimpiyatlar, olimpiyatlar niye kut, bu şey yapıyoruz her dört yılda bir. Yunanlıların Eskiden. Perslere karşı zaferi kutlaması o. Bize ne? Aşureye aynı şekilde bakıyor muyuz mesela? Bakmıyoruz. E yani her kutladığımız bayram ya da etkinliğin belirli bir tarihsel kökeni var. Bu köken belirli bir kültürle alakalı, belirli bir milletle alakalı. Daha sonra bu bir şekilde güçlü kültürler tarafından benimsendiğinde e, evrensel ya da küresel ölçekte olabiliyor. Kravat gibi. Kırvatların icadı. Fransız e, ordusunda görev yapan Hırvatların e, taktığı bir şey hoşuna gidiyor. Fransız asizadeleri filan filan. Yani ya da kolonya, könle alakalı filan. Şimdi dolayısıyla e, her kültürün ya da özellikle Akdeniz dünyasında, orta dünyada güçlü kültürlerin belirli, belirli, belirli etkinlikleri var, belirli kabulleri var, belirli bayramları var, belirli mitolojileri var dedi. Bu daha sonra e, çeşitli açılardan yaygınlaşıp e, kültürlerin ortak mirası haline gelebiliyor. Burada belirleyici olan şey ya entelektüel anlamda güçlü olmak ya siyasi politik anlamda güçlü olmak. Güçlü olanı taklit ederiz. Bu, bundan kaçmak, kaçınmak mümkün değil. Sadece bırak yılbaşını. Şu anda Türkiye'de Thanksgiving's bayramları kutlanıyor. Cadılar bayramı kutlanıyor bazı kesimler tarafından. Evet. Bu son derece de masum. Ne dedik geçen hafta? Sizin hafızanızın içeriğiyle alakalı bu. Hani şimdi bir tartışma var ya orta çağ mı değil mi filan. Şimdi senin dedenin adı ne? Halil İbrahim. Niye Joseph demedin? E çünkü Halil İbrahim yani senin hafızanda o var. Bu tarih bölümlemeleri de böyledir. Sana tarihsel dönemleri say dediğimde sen eğer ilk çağ, orta çağ, yeni çağ gibi bir tarih dönemlerine yetiştiysen hafızanda o var, sonra diyeceksin bu gayet doğal ya. Yani bunu karşı taraftan eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Adamın kimliği o. Adamın mensubiyet duyduğu tarih Başka bir kültürün tarihi. Eyvallah. Hocam, Bu kızacak bir konu değil. Onu demek doğru işte. doğru tamam. Ben ama şey şöyle e, hani burada kızalım diye bir şey söylemedim. Aslında vurgun biraz şeydi. <gülüyor> e, Yahudilerin tavrını anmamın sebebi de büyük oranda oydı. Yahudiler 4000 yıllık bir kavim. Ee... Ve kendi e, anlam cümlelerine son derece bağlı insanlar. Ben onları çok iyi tanımadım. Kendi hafızasını hatırlamak adına atıyorum bugün miladi 2022 yılında olduğunu söyleyen bir insanın. Bak Yahudiler örnek alamayız. Hicri takvimi. Niye biliyor musun? Onlar gibi olamaz. Şimdi hiçbir millet ben görmedim. Bak Kendilerine mahsus bir şeyler var. Tabii. Bak ben e, Kanada'da yaşarken Yahudi mahallesinde yaşadım. 4000 yıllık bayram kutlayan başka kaç millet var dünyada? Değil, 2000 yıllık şey Büyük Karyos'un veziri Hama'nın e, zulmünden kurtuluş. Milattan önce bilmem kaç bin. Var mı böyle bir hafıza bizde? Ya biz daha İstiklal halinde hatırlamıyoruz. Yüzünü sevin. Türk ordusunun kuruluşunun şeyi var hocam. 2000 Şimdi tabii evet doğru ben askerlik yaptım milattan önce 200'lere eee Han'a dayanıyor da o böyle bir şekilde yerleşmiş. Ama e, Türk topçuluğu kaçta başlatılıyor. Ben topçu olarak görev yaptım biliyorum çünkü. II. Mahmut. Ben kalkıp söyledim, dedim ki Fatih Dönemi'nde tophanemiz var. Modern topçuluğu kastediyoruz dediler. E peki modern ordu da yine 2. Mahmut döneminde başlıyor. Bunlar karışık kuruşuk şeyler. Bir yerden tutturmuşuz onu. Güzel doğmuş doğru. Türk tarihinin geriye doğru akışı ama bizde çok düzenli değil bunlar. Evet. Yani burada e, çok başarılı bir kavmi bu konuda örnek alıp gidersek e, biraz psikolojik sıkıntı yaşayabiliriz. Örnekten değil hocam. Mesela şeyi soruyorum aslında buradaki sorunun temeli oydu bugün benim mesela hicri takvimine bir şekilde ilişkimi sürdürmeye çalışmam nostaljik bir şey midir? Yoksa hafızamı hatırlamaya, onu tutmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir mi? Şu o andakini, andakini mi bugün. şimdi Şu anda mevcut olan psikolojik tepkidir. ideolojik tepkidir. Başka bir şey değil. Hiçbir karşılığı yok. Hı hı. Hiçbir karşılığı yok. İdeolojik bir şey yaramaz psikolojik. Mı? psikolojik tepki. Yarar tabii seni tatmin eder sadece. E, pratik bir karşılığı yok onun yani. Şu anda. Şimdi şöyle düşün. 17. yüzyılda Fransız resimlerine bir bak bakalım. Türkiye'den yani Osmanlı coğrafyasından gelen halılar, süs eşyaları, bardaklar, o Ala Türk oradan geliyor. Tütlerden gelen. Çünkü sen güçlüsün ve taklit edilirsin. Şimdi istediğin kadar sen yasakla. Türk sanat müziği dinler mi gençler? Dinliyorlar mı? Güçlü olan kültürün mü dinlerler? Güçlü olan kültür gibi giyinmek, ondan pay almak. Bir tür katarsis yaşıyorlar insanlar böyle yaparak. Ve burada kimseyi suçlayamazsın. Özellikle gençler bu konuda çok masum. Bu gayet doğal bir şey demek istiyorum sana. i̇bn Haldun'un mukaddimesine atıf yapıyoruz ama orada galip mağlup ilişkisi var. Bir hikaye ancak başka bir hikaye. Onu içererek aşan başka bir hikayeyle yenilir. Sen bir hikaye bir anlatı geliştiremezsen, insanlara bunu sunamazsan, İnsanlar senin hikayene katılmazlar. Yani katılacak bir hikayeye bir anlatı geliştirmen lazım. Şu anda dünyada anlatılan bir hikaye var. Bir anlatı var ve insanlar bu anlatıda rol almayı, bu anlatıda bir figüran olmayı bile önemsiyorlar. Sen diyorsun ki daha küçük bir hikaye olalım ama orada aktör olalım. İşe yaramıyor yani. Hmm. Tamam o zaman yani. tam buradan hocam konumuza girebiliriz. Şimdi bizim bir hikayemiz vardı. 17. yüzyıl Fransız resmine baktığımız zaman o hikayemizin izlerini... Biz orada görüyoruz. Tabii. Taklit ediyorlar, kıyafetlerimize bakıyorlar, hallarımızı istiyorlar. O hikayemiz ne oldu da bugün hala batı için ya da bizim dışımızdaki toplumlar için cazip değil? Hikaye nasıl eskiyor? Teklifinle alakalı, ne teklifin var? Sen insanlara bilgi, davranış, politik, bilginin çok çeşitleri, politik, efendim, teknik, entelektüel neyse. hangi konuda ne teklif ediyorsun da almadılar? Bu bir teklif etmekle alakalı. Adam sana teknolojik aletler teklif ediyor. Entelektüel perspektif teklif ediyor. Bilimsel bilgi teklif ediyor. Kriz çıkıyor bunun çözümünü teklif ediyor. E sen seyrediyorsun. Onun çözmesini bekliyorsun. Aktif olan kim? Burada aktif olan kim? Ona bir bakalım. Her türlü meselede aktif olan kim? Sen e, güzel bir teklifte bulundun. Zaten onu gücün varsa o teklifi sonra da kabul ettirirsin merak etme. ...teklifte bulunduğunda kimse kabul etmedi mi? Öyle bir şey yok ki. Yani bu bütüncül bakmak gerekiyor buna. Tek başına mesela bilimsel bilgi de bir şey yapmak yetmiyor. Ekonomik, politik bir sürü bunun değişkeni var. Bir bütündür bu. O bütünün bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar. Ve o fonksiyon bir teklife dönüştüğünde karşı taraf merak etme seni ciddiye alır yani. Mesela Hümayun Nami'yi önemsedikleri zaman... ...Ali Çelebi'nin 1543'te yazdığı... ...orada bir teklif var... Bu teklif sadece o kitapla alakalı değil. Onu çevreleyen güç, kanuni var ortada. Değil mi? Ee, bu Osmanlı politik gücü var. Osmanlı ekonomik gücü var. Osmanlı e, toplum, kültürel gücü var. O güçle o eser e, tercüme ediliyor. efendim. Avrupa'daki ahlak ve siyaset düşüncesinin etki yapıyor. Geçen hafta örnek verdik Tahsin Görgün Hoca'dan hareket ederek. Masallar çevriliyor, Her der ön söz yazıyor filan. E, demek ki e, senin e, insanlara teklif edeceğin bir şey, teklif derken teklif dergisini hatırlayabiliriz burada tabii. Bir teklifin varsa, bu teklif bir şeye karşılık geliyorsa, bak şimdi şöyle, e, biz vasat bir ümmetiz diyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bu ifade edilir. Şimdi vasat ümmeti nasıl açıklıyor alimler? Örnek alınacak. Vasat demek şöyle değil, ifrat tefrire gitme orta değil, merkezde olan demek. İmam oradan gelir, ümmet de önder demektir zaten. Şimdi ne demek önder olmak? Şu demek. Bir şey, iyi bir şey yapmak istiyorsam nereye bakacağım? Bunun ölçütü ne? Şunların yaptığı iyidir dedirteceksin insanlara. Şunların yaptığı doğrudur. Şunların yaptığı güzeldir. Bunu dedirtmektir vasat ümmet önder olmak. Şimdi sen hangi eylemin aha bu iyidir insanlara dedirtiyor. Dolayısıyla bunu takip edelim. Anladın? İmam ne demek? Önder olan. Niçin önder olan? Oturuşunda, kalkışında, düşünüşünde önder olan. Anlatabiliyor muyum? O açıdan e, kim doğruyu, burada doğruyu illa hakikatli irtibatlı düşünmek zorunda değilsin. Kim insanlara iyi, doğruyu, güzeli onların katılacağı şekilde teklif ediyorsa insanlarda ona tabi oluyorlar, onu takip ediyorlar. O müziği dinliyorlar, o elbiseleri giyiyorlar, o kültüre e, taklit ediyorlar. Bu gayet doğal bir şey. E, bunu yani şöyle, e, bu eleştirerek açacak bir şey değil. Sen sanatı sanatla aşarsın, bilimi bilimle aşarsın, düşünceyi düşünceyle aşarsın, tekniği teknikle aşarsın. Bu gayet kolay, kolaydır, doğaldır. Yani Moğol ordusu e, İslam dünyasına girdiğinde basit anlamıyla bir çapulcu sürüsü değildi. Son derece ciddi savaş teknikleri geliştirmişlerdi. İslam dünyasındaki savaş tekniklerini kuşatıp aşan, içerip aşan e, tekniklerdi bunlar ve başarılı oldular. Ama Ayncalut'ta e, Kutuz ve e, Baybars daha önce onları esir düştüğü için onların savaş tekniklerini biliyorlardı. Ve onu içererek aşan bir teknik geliştirdikleri için yendiler. Yani e, sen bir sürahi bu kaba boşaltamazsın. Adam sürahi icat etmiş. Senin elinde bardak var. Anlatabiliyor muyum? O su taşar buradan. Dolayısıyla sen o sürahi kuşatacak ve onu aşacak onu içererek aşacak yeni bir yapı icat etmen lazım ki o su sana tabi olsun o sana senin olsun. Bilmiyorum anlatabildim mi meseleyi? Anlaşılıyor hocam. Yani mesele basit anlamıyla lanetleyerek eleştirerek, kızarak çözülecek bir mesele değil. Ha onu yaparsın tabii marjinalleşirsin. Bir süre sonra kendini tatmin edersin. Bir Küçük grup olarak yavaş yavaş kuru çürür gidersin. Ama insanlığa yönelik bir sunuş yapabilmek istiyorsan iddialarını teklife dönüştüreceksin. Bu teklif basit anlamıyla şöyle yapın, böyle yapın meselesi değil. Davranışlarıyla, bilginle, eyleminle, üretimlerin her şeyini bunu göstereceksin. Bu, bu budur, başka türlü olmaz. Tarihe bir bakalım. Tüm büyük medeniyet hadiseleri esas itibariyle bir tekliften başlar. İslam'da bir teklifle başlıyor. Batı medeniyeti bir teklifle başlıyor. Mevcudun dışında yeni bir şey söylüyor. Evren hakkında yeni bir şey söylüyor. İnsan hakkında yeni bir şey söylüyor. E, Tanrı hakkında yeni bir şey söylüyor. İnsan ilişkileri hakkında yeni bir şey söylüyor. Ne bileyim ben hukuk hakkında yeni bir şey söylüyor filan. E, bu yeni şey eski şeyi kısmen reddedip kısmen içerebilir. Fakat insanların katılabileceği bir anlatıya dönüştürdükleri zaman insanlar da buna tabi oluyorlar. Tamam hocam burada belki şimdi şey yapalım. E, somutlaştırırım, e, somutlaştıralım isterim. Birincisi şu. İslam'da bir teklifi dediniz ya İslam'ın evet. tarihe çıkması, İslam'ın tarihe çıkmasıyla. Daha önce teklif te bulunmuş medeniyetler kültürler vardı. Tabii. İslam bir teklif olarak tarihe çıktı evet. ve çeşitli meydan okumalarla karşılaştı, onlara cevaplar verdi. Kendi hikayesini tüm dünyada cari kıldı. Tabii. Sonra, sonra bir şey oldu. O hikaye, işte biz kendimizden geri kaldık mı diyebiliriz, bilmiyorum. O hikaye artık teklif üretemez mi oldu? Bunu belki Osmanlı örnekliğinde somutlaştırabilir çok, miyiz? Çok güzel. Şimdi e, metafizik zeminde bir e, teklifin e, dayandığı üç temel ilke var. Evrenin ilk ilkesi hakkında bu Tanrı olabilir ya da başka bir şey olabilir. İlk ilke, en temeldeki ilke hakkında, e, evrenin bizatihi kendisi hakkında ve insan hakkında ve bu üçü arasındaki ilişkiler hakkında bir şey, bir, bir anlatı geliştirmen lazım. Yani diyelim ki İslam'ın Tanrı anlayışı, ilk iki anlayışı kendine has özelliklere haizdir. Bu daha öncekilerden izler taşıyabilir, benzerlikler olabilir. Şimdi buraya yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Şimdi biz çok büyük bir hata yapıyoruz düşünürken. Nedir o? Mesela diyelim ki modern bilimi alıyoruz. Hani çok bilinen bir örnek olduğu için önü veriyorum. Her konuda bir örnek verilebilir. Modern bilimi alıyoruz. Yani nedir modern bilim? Nifton'un prinsipasıyla 1687'de temsil edilen bilimi kastediyorum modern derken. Mesela diyoruz ki işte bu bilimin falanca parçası İbn-i İsem'den geçmiştir. Falanca parçası Harizmi'den filan diye diyoruz değil mi? Bu doğru. Ama şunu unutuyoruz. Parçalar bir kere bir araya geldikten sonra ortaya çıkan bütün parçaların cinsinden açıklanamaz. Yepyeni bir şeydir o. Yani bu şuna benzer. Basit bir örnekle bir çocuk anne baba olmadan var olamaz ama bir kere var olduktan sonra ne annesi de ne babasıdır. Yepyeni bir hadisedir o. Ve ona göre bir fonksiyon gösterir. Değil mi? Dolayısıyla par mereolojik ilişki diyoruz biz buna felsefede. Yani biz parçaları bir araya getirdiğimizde, iplikleri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan kilim iplikler cinsinden ifade edilemez artık. Ne e, parça olarak ne de o parçaların yasallıkları bakımından. Yepyeni bir hadisedir. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. İnsanlığın tarihsel gelişiminde ortaya çıkan e, bütünlüklerin fonksiyonları kendilerinden önceki yapıların cinsinden açıklanamaz. Bu böyle bir şey. Yani bu şuna benziyor. Bilinç insan bedeninin toplamından hasıl olan bir şeydir ama bu insan toplamını mümkün kılan parçaların cinsinden açıklanamıyor. bilinci ne olduğunu işte tartışıyoruz hala. E diyoruz ki e, evet bedenimizde bu vuku buluyor. Kimye, kimyasal, fizyolojik, anatomik, bir sürü genetik falan Ama bir kere ortaya çıktıktan sonra bilinci ne el cinsinden ne molekül bilmem ne cinsinden ne kalp cinsinden açıklayamıyorsun. Yepyeni bir yasalılığı var. Bir, tarihteki gelişmelerde böyledir. O açıdan İslam dünyasında ortaya çıkan bütüne bakacaksınız. Bu bütünün parçalarını siz A kültüründe, B kültüründe bulabilirsiniz. Böyle bir şey var bizde şimdi. Yani e, i̇bn Sina gülüyor. A Aristoteles de böyle gülüyor. Canım Aristoteles'e aldı onu diyor adam. E, herkes güler canım. Ama e, Frege'nin gülüşünü i̇bn Sina'da var dedin mi? Frege'den önce kimse gülmedi der. Yani böyle bir sef oryantalist. Var bizde yani evet, maalesef. Evet. Biliyorsun bunu. Ee, bu adamlardan bir şey olmaz. Yani bu kültüre ilişkin bir şey üreteceklerini ben düşünmüyorum. Üretebilirler bir şey ama hiçbir zaman bu kültürün hikayesinin bir parçası olamayacak onlar. Bak tekrar ediyorum. Zaten hevesleri diyor yok. Yok iddialar olabilir. Ama bu kültürün e, ileride yazacağı, yazmaya başladığı hikayenin bir parçası olamazlar. E, öbür taraftan geri oldukları için onu bir... E, i̇z düşüm oldukları için de bir anlamı yok. Yani e, hiçbir şey yok. Bir tür bayilik olduğundan dolayı bir tür ne diyorlar? Ne üretim diyorlar ona Taklit üretim. Fason. Fason üretim olacak o. Şimdi neyse. Dolayısıyla İslam'ın bir teklifi vardı ve bu teklif e, bir bütünlük içerisinde, Tanrı hakkında, evren hakkında, insan hakkında, üçü arasındaki ilişki hakkında bir şey üretti. Bir hikaye geliştirdi. Hatta bu hikayenin alt versiyonları da var. Zaten tek bir hikaye olmaz bir medeniyette. Yani biz ben bunu şöyle formüle edeyim sana. Her medeniyetin anlam cümleleri vardır. Bu anlam cümleleri zemindedir. Hayatı, insanı, evreni anlamlandırmayla alakalı. Bu anlam cümlelerinin kendi içerisinde inanç cümleleri falan filan da olabilir. Bir de evreni açıklama modelleri geliştirir, resimler geliştirir. Bunları entegre eder birbirine çeşitli tasavvurlar, alem tasavvurları geliştirir. Meşrailik, kelam. İşte İrfan gibi. İstanbul'u yaptı ve geliştirdiği e, bu anlatılar kendi döneminin e, ölçeğinde dünyanın en güçlü anlatı, anlatılarıydı. ya yani bunu nereden biliyoruz? Ya bakıyoruz matematiğe, bakıyoruz astronomiye, bakıyoruz mantığa, bakıyoruz siyaset bilimine, bakıyoruz hukuka. Niye bakarsan, bak bu böyleydi. Teoloji. Ama her türlü. Yani Hristiyan arttı. metinlerinde bile hani buradan. Tabi yöntem... tabi. Zaten e, gayet doğal bu. Şunu unutmayalım. İslam'ın en önemli başarısı tevhid inancını, inancını, akidesini aklın ilkesi haline dönüştürüp metafizik bir ilke olarak inşa etmesi ve buradan hareket ederek düşünce geliştirmesidir. Bak tevhid Yahudilikte de var, Hristiyanlık'ta da var. Özellikle otantik Hristiyanlık'ta. Başka dinlerde de olabilir. Tağoculuk'ta da var mesela. Ya da Hazreti Adem'den beri var olduğu kabul ediyoruz. İlk insandan beri neyse o. Şimdi bu başka bir şey. Bir şeyin inanç ilkesi olması başka bir şeydir. Bu inanç ilkesini sizin metafizik bir ilkeye dönüştürüp, düşüncenin bir ilkesi haline getirip, gerçekliği, her türlü gerçekliği, fiziksel gerçekliği, ilahi gerçekliği, matematiksel gerçekliği, o gerçekliği, o ilkeler üzerinden idrak etmeniz, onu bir anlatıya dönüştürmez başka bir şeydir. Hristiyanlığı ve Yahudinin yapamadığını İslam bu açıdan yapıyor. Tabii bu kişisel yorumun buna karşı çıkılabilir, eleştirilir. Işte ayrı bir konu. Tevhid ilkesini... Sadece bir akide olmaktan çıkartıp, çıkartıp e, aklın ilkesi haline getirip, metafizik düşüncenin zemini kılıp buradan hareket ederek fizik yapması... ...buradan hareket ederek astronomi yapması, kozmoloji yapması, ahlak yapması, siyaset yapması. Bunu kelamcıların, mutezili kelamcılardan başlayarak, Farabi'ler, i̇bn Sina'lar hepsi kendi zaviyesinden yapıyor. O açıdan ortak bir zeminden hareket ediyorlar. Birbirlerinden fazla bir farkları yok. Anlatabiliyor muyum? Aynı inanç cümlelerine sahipler. Fakat bu inanç cümlelerinin içinde yaşadıkları e, gerçeklikle olan ilişkilendirmeleri farklı yapıyorlar. Bu da gayet doğal. Zaten bir medeniyetin perspektifleri çok çeşitli olabilir. Ve bu işliyor. E, şimdi e, ama bu tek başına yeterli değil. Bunu siz doğal uzantılarıyla birlikte düşünün. Askeri güç, ekonomik güç, iktisada olmayan bir itikadın medeniyet kurma ihtimali sıfırdır. Manicilik bunun güzel bir örneğidir. E, bir iktisadi görüşünüz olacak değil mi? Efendim bir, bir devlet görüşünüz olacak. Bunlar birbirini besleyen şeylerdir. O bütünü kuran unsurları hep birlikte düşünmek gerekiyor. Onu demek istiyorum. Şimdi burada e, belki daha önce de söyledik. E, Hudson'ın güzel bir cümlesi vardır. İslam'ın serüveninde. 16. yüzyılda uzaydan biri gelse şöyle dışarıdan baksa şöyle bir öngörü de bulunabilir. Bir yüzyıl sonra tüm dünya Müslüman olacak. Çünkü Müslümanlar o kadar güçlü ki Osmanlılar var, Safeviler var, Babürler var. Arada küçük devletler var, en büyük şehirler bizde. Ondan sonra ekonomi, dünya ekonomisini siz kontrol ediyorsunuz. Dünya nüfusu 500 milyon, 200 milyonu yakın sizde. Anlatabiliyor muyum? Yani çok büyük bir coğrafyada çok güçlü anlatılarla devam ediyorsunuz. Ama öyle olmadı. Niye? Farklı bir anlatı gelişti. Gayet doğal bu. Bu tamamen insanlığın tecrübesiyle alakalı. Sık sık burada bunu vurguluyoruz dikkat edersen. Bu bir insanlığın tecrübesi bu böyle o insanlığın tecrübesini aşacak, açıklanacak bir şey değil. Ee, farklı bir anlatı gelişti. Çok çeşitli nedenlerle bunun üzerine ayrıca dururuz. Yani bu kolay gelişmiyor. Elbette kendinden önceki kültürleri, medeniyetleri, üretimleri dikkate alıyor. Yani bu gayet de doğal. Ee, her e, sıfırdan hiç kimse bir şey inşa etmiyor. Hatırıyor üzerine mi? ekleniyor tabii ama Doğru. şöyle hocam o eskimi yani düşüncenin eskimesi yenilenmeye ihtiyaç duyması bahsi için bir arap e, paragraf açayım şöyle e, 19. yüzyıla başına kadar mı İbn Sina'nın tıp metinlerinin e, batıda ve dünyanın her yerinde yok ee, yani yoğun olarak 16. yüzyıla kadar ama tabii bizim geleneğimizde, mesela yanlış hatırlamıyorsam e, 1870'lerde lerde filan son e, İbn-i Nefisin mucizesi yani muciz dediğimiz misk el-kano fıtpın ders kitabı haline muciz diyoruz İbn-i Nefisin yazdığı 1889 gibi ölümü galiba. E, onu okutan kişinin öldüğüne dair bir ilan var. Bir yerde gördüm ben bunu hmm. bir şeyde. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir gazetede. Dolayısıyla bizde bu devam etmiş. E, gayet doğal bu yani. İşte bu. bunun şey eskimesi ve değiştirilmesi talebi anlaşılır bir şey hocam. Yani, yani fiziki işte, bir tabii, mesele var. Tabii Dayanıyor ama mesela... Yok tek on açıdan değil. Yani bir güzel soru sordun ya. Düşünce eskil mi eskir tabii. Yani düşünce... akıl örneğini de anlayabiliyorum ama... Her örnekte anlayabiliriz onu. Şimdi... Mesela iktisat bağlamında nasıl eskir hocam? Şimdi şöyle. Şimdi aklın bir fonksiyonu var. Aklın fonksiyonudur düşünce değil mi? Evet. Akıl bir öz değil ki. Akıl insanın bir yetisidir. Ve bizim geleneğimizde tabii farklı akıl anlayışları var ama e, merkezde olan akıl bir yetidir fıtrattan gelen, insanın doğasından gelen bir yetidir. Buna e, matbu, yani tabi olan, doğal olan, e, garize olan, e, fıtri olan, pek çok ismi var. Bir de siz bunu öğrenerek, e, deneyimleyerek geliştiriyorsunuz. Buna da akıl ak mesnuu diyorlar ya da mücerrep akıl diyorlar. Dolayısıyla akıl artan eksilen bir şey. Şimdi İslam medeniyetinin o gelişmişliği içerisinde doğan bir kişi... ...fazla bilgiyle muhatap olduğu için aklı gelişiyor <gülüyor> Doğru, anlatamıyor muyum? Şimdi bir düşünce... E, ...ne açıdan eski? Sadece dışarıyı dikkate alarak bunu cevaplandırırsa yanılırız. Yani başka biri... E, ...bir düşünce üretti. Bu düşüncenin sonucu nedir? Savaş gemisi olabilir, askeri teknoloji olabilir, şu olabilir, bu olabilir. E, yeni bir ekonomi kuruldu orada. Kapitalist sistem gelişmeye başladı. Coğrafi keşifleri yaptılar. Bir yenilenme yaşarlar filan bir sürü şeye bağlarsınız. Ama bir düşünce e, sadece dışarıdan gelen tehditler, meydan okumalara cevap olarak e, değişmez. Bir de belli dönemlerde düşünce hatırlarsan ta ilk konuşmada dedik ki bir süre sonra düşünce tekrara düşer ve soruları unutur. Cevaplar içerisinde yaşamaya başlar. Dolayısıyla bazen o düşünceye mensup düşünürler, büyük filozoflar, entelektüeller. O kültüre kullandıkları, her alanda kullandıkları düşüncenin sorularını tekrar hatırlatarak da o düşünceyi yenileyebilirler. Bu çok önemli çünkü 17. yüzyılda Osmanlı'nın ilk yaptığı şey batıdan gelen düşünceye karşı kendi konumlarını terk edip oradaki olduğu gibi almak değil, içinde yaşadıkları geleneğin sorularını tekrar hatırlamak. Bu çok önemli bir şey. Yani kadim ile cedid, yani eski ile yenilenmek demek eskiyi alıp kullanalım, tüketelim anlamında değil. Ya biz bir e, elektromanyetik gibi düşün bunu bir alan içinde yaşıyoruz. Ama bu alanı niye inşa etmiştik? Buraya nereden gelmiştik? Nereden varmıştık? Bu cevapların soruları neydi? Deyip çok ilginç bir şekilde e, kendi içinde yaşadıkları paradigmanın, entelektüel çerçevenin arkasına gidiyorlar. Eski eserler yeniden üretiliyor, istinsa ediliyor. Ondan sonra eski sorular tekrar sorulmaya başlanıyor. Mevcut cevaplar tekrar gözden geçiriliyor. Bu üzerine çok düşünülmesi gereken bir konu. Yani basit anlamıyla, yani şöyle diyebiliriz. Mevcut entelektüel çerçeve içerik kazandırmak için de bir yenilenme yapılabilir. Şimdi izleyi devam edeceğiz hocam da adım adım. Şeyi sorayım. Eee... O iktisat temeli dedik yani ya o düşüncenin eskiyip eskiyemeyeceği meselesi. Çok daha geriye gidiyoruz. Bir teklifim var insanlığa. Sonra biri geliyor. Faiz diye atıyorum. Çok yeni bir yaklaşımla karşıma çıkıyor. Hı -hı. İnsanlar için ayartıcı. Benim bir teklifim var sabit. İnsanlar için sıkıcı. Şimdi böyle bir şey bu ara soru olarak soruyorum anladım, merak anladım. ettiğim için. Bu durumda benim teklifim var. İnsanların yararına, iyiliğine, faydasına, güzelliğine hizmet eden bir teklif bu. Ama karşıdaki teklif insanlara zarar veriyor olsa da ne diyeyim insan nefsine hitap ettiği ve ihtiraslarını beslediği için insanlar arasında daha cazip olursa. Ama sen bunu tek bir ipliği alıp iplik üzerinde konuşuyorsun. Faiz bir sistemin içerisinde anlam kazanır. Tek başına bir şey hiçbir yok. anlamı yok. Hmm. yani Şimdi bak biz tek başına bir iplik üzerine konuşursak bir tekillik üzerine konuşursak yani şöyle kalem kelimesi ancak Türkçenin içerisinde bir anlam kazanır. Ya da kalem köken olarak Türkçe değil de mesela elma. Elma tek başına, elma kelimesi tek başına bir anlamı yok. Türkçe dili içerisinde bir anlamı var. Basit, bas, tabi basit örnekler bunlar. Dolayısıyla sistem üzerinden düşünmekte fayda var. Kapitalizmi dikkate almadan faizi anlamlandıramazsın ki. Senin teklifinin bir işe yani, yarayıp yaramayacağını anlamazsın. Yani, tabi aslında. yani faizi alıyorsun diyorsun ki bu... Bu niye çözeceksin? Şimdi bu her konuda böyle. İslam medeniyeti ya da İslam, diyelim ki de böyledir bak. Akaid de tek bir ilkeyi alıp anlamlandıramazsın. Yani Hz. Peygamber'in nübüvvetini Cenab-ı Hak olmadan ne anlamı var? Yok da yani o bir bütündür o. O bütündeki parçalar anlamlarını bütüne nispetle kazanıyorlar. Yani senin İslam'ın şartları, imanın şartları değil mi? Hep bunları düşün. Bunlar bir bütün içerisinde anlam kazanıyorlar. Tek başına onlar alma. Faiz de böyle. Başka bir iktisadi teşekkül de böyle. E sen istediğin kadar faize eleştir. Kapitalist sisteme, bütününe, yeni bir bütünle cevap veremiyorsan genel geçer olacaktır. Şimdi kapitalizmi böyle basit şekilde eleştirdiğimizi düşünüyoruz biz. Şimdi bunu başka bir yerde söyledim ben. Kapitalizm çok entesan bir sistem. Çünkü klasik sistemler. Hep insanın iyi, doğru ve güzel tarafını merkez alıp yanlış, kötü, yanlış ve çirkin tarafını baskılayan sistemlerdir. Bu felsefi sistemler içinde bu. Aristoteles de böyle düşünüyor. Platon da böyle düşünüyor. Stoacılar da böyle düşünüyor. İslam, din de, Yahudilik de böyle düşünüyor. Yani biz insanı elden geldiğince en iyiye, en doğruya, en güzele yönlendirelim diğerini baskılayalım. Şimdi kapitalist sistem öyle yapmıyor. Kapitalist sistem diyor ki insanı bir bütün olarak kabul edelim. Bir tarafta insanlar mutlu olurken öbür tarafta insanlar öldürülsün canım. Yani çünkü öldürülmeden o mutluluk olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dikkat et sistem öyle çalışıyor. Bir tarafta çok mutlu, gelişken insanlar var. Bir tarafta insanlar. Yani şöyle ve bir örnek vermiştim. Bir masa düşün. Çok güzel yemekler var ama çok berbat yemekler de var. Çürümüş yemekler de var. Kapitalist sistem böyledir. Niye? Klasik sistemler o çürümüş yemekleri masaya koymuyor. Koymaz. Tam e şimdi birisi çıkıp desek ki ben kardeşim çürümüş yemek de orada olsun. İşte bunu diyor. Şimdi kapitalist sistem bu. Onun için sen kapitalizmi eleştirdiğinden çürümüş yemeğe işaret ediyorsun. Düşün ki ya bunun burada ne işi var? Kapitalist sana diyor ki iyi güzel de bak burada ne güzel yemekler de var. Çünkü eleştirdiğin zaman kapitalizmin nimetlerini düşünsene. Teknoloji, bilim falan, falan. demiyor mu sana? Evet. evet. Şimdi dolayısıyla kapitalist sistemi eleştirme göre kolay değil. Çünkü doğrudan insanın doğasına... Ediyor. Şey, hitap ediyor. Klasik genellikle hangi kitabı açarsan aç, hepsinin meleki tarafına hitap eder. Şeytani tarafını tırnak içine almaya çalışır. Aç. Bu sadece tasvufta değil ya. Bu fıkıhta da böyledir, Kenan'da da böyledir. Önemli olan, ideal olanı insanın önüne koymaktır. i̇bn Haldun zaten bundan şikayet ediyor. Bak bu kadime i̇bn Haldun en çok şikayet ettiği şey gerçekliği ıskalamak. Hep olması gerekene göre diyor felsefe, iş gördü şimdiye kadar diyor. Çok önemli bir tespit şehir ideal şehir açıyorsun Platon'un devletini. ideal şehir açıyorsun Aristoteles'in e, politikasını açıyorsun e, Farabi'nin Medeniyetir fazlasını hep ideal olması gereken şöyle olmalı böyle olmalı ama öyle değil hmm. İbn Sina şeyde İbn Haldun diyor ki öyle değil olanı ben açıklayayım diyor olması gerekeni değil olan ne olan nasıl çalışıyor ekonomik ilişkiler ekonomik araçlar ticaret hayvancılık Devlet teşkilatı nasıl oluyor? Şu anda olan ne? Vakayı e, tasvir edeyim diyor. Olması gereken bana gerçeklik hakkında bir resim vermiyor. Önce vakayı anlamak gerekiyor. Biz, biz bugün de bu hatayı yapıyoruz. Olması gereken... Şimdi şöyle. Tabii düşünce biraz böyle gidiyor. Sık sık bunu söylüyoruz. Biz gramere göre düşünüyoruz. Şöyle olmalı. Eleştirilerimizi buna göre yapıyoruz. Yani yoksa olan hiçbir şey olmuyor. Her şey kötü demek değil bu. Bazen bir yerde konuşurken bana böyle bir itiraz Hocam hiç mi iyi şey yok? Ya Olanları ben anlatmıyorum ama olması gereken... Yani şuna benziyor bu. Ben Türkçe dil bilgisi hocasıyım. Tüm metinleri o ideal dil bilgisine göre yargılıyorum. Ama bu metinlerin mutlak anlamda kötü olduğu anlamına gelmiyor. Eyvallah. Bilmiyorum anlatabildim mi mesela. Hocam anlaşıldı. Şimdi reklam arası gelmiş. Reklamdan sonra vaatte bulunalım. Ne yapacağımızı şimdiden kontrol altına alalım. Ee, bu felsefe bilim tarihi açısından... düşüncenin değişimi dönüşümünü biz e, kendi dönemimize bir uygulayalım evet bence. hususen de sizin bir notunuz e, yenilenme çalışmalarında İstanbul merkezi iki yaklaşımdan evet, evet. e, matematik ve Hı. mantık temelli oradan Osmanlılar bu yenilenme fikrini ne zaman e, önlerine koydular Koydu, ve oradan. ne yaptılar evet. dönüşte e, reklamdan sonra burayı konuşacağız soruların peşinde reklamdan sonra burada Evet, yeniden e, merhabalar. Biz TV.net'te soruların peşinde devam ediyoruz. E, kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte. E, şimdi ikinci bölümde, e, hocam ilk bölümün sonunda bir harita açıklamaya çalışmıştık. E, i̇nşallah ona e, sadık kalırız, bağlı kalabiliriz. E, bir toplumsal gerçeklik e, niçin yenilenmeye ihtiyaç duyar? Sizin sorunuz bu. Kendi ritminde akan bir süreç. Osmanlar için yani somut haritaya da şöyle düşünebiliriz belki diye düşünüyorum. Ee, işte biz atlarımızla Avrupa işlerine e, çırpını çırpını giden atlarımızla e, her şeyimiz iyiydi. E, sonra bir şey oldu. E, ya da biz bir şey olduğunu e, vehmettik varsaydık. O ne oldu hocam? Yani kendi ritminde bu, bu, bu, giden bu şey. gün sorulan bir soru? O. o insanlar bunu sormuyorlar. O gün sormuyorlar. Hayır, şöyle şimdi e, siz bir şey yapıyorsunuz. Sahip olduğunuz imkanları e, o imkanların dışına çıkarak kendini gözetleyecek bir şekilde değerlendiremezsiniz. Hı. Çok basit bir örnek mesela. E, ne kadar gidebilirdi Osmanlı? Çünkü Kullandığı at. atınızı belli. Çıkıyorsun İstanbul'dan sefere gidiyorsun. Kışlamak diye bir şey var bizde. Kışla. Hala bak ordunun temerküz ettiği yerde biz kışla diyoruz. Da. Kışın geçirildiği yer. Yani bizim için kışla da görev yapmaya gidiyorsun Anadolu'da. Kış, kış mı var orada? Yok. Bu kullandığın alet edevatla alakalı, e, hız oranıyla alakalı, yani motorun icat edildiği ya da buhar makinesi icat ettiği bir yerde insanın kat ettiği mesafeyle atla kastetilen mesafe aynı mı? Yani kullandığınız tüm maddi imkanlar, o maddi imkanları manipüle ederken, istihdam ederken kullandığınız kavramlar çeşitli sınırları var. Bunların hiçbiri sınırsız değil ki. Bunu siz o zaman farkında bile olmayabilirsiniz. O insanlar kendi gümülü oldukları kültür içerisinde, nefes alıp verdikleri o çerçeve içerisinde vazifelerini yapıyorlar. Ve bu tek başına kişinin yapacağı bir şey değil. Bütünün içerisinde hareket ediyorlar. Bir kişiyle alakalı değil. Ve belirli durumlara da refleksif olarak tavır alıyorlar. Ama biz şimdi buradan bakıyoruz diyoruz ki bu böyle yapsaydı iyi olurdu, öyle yapsaydı iyi olur. Bu senin sorununun sorusu değil. Müşbet anlamda da belki şey yapılabilir hocam ama o topçuluk dediniz ya Osmanlı'da bir top şeyi var. Ateş silahları var teknolojisi. Teknolojisi var. Fatih e, bizzat kendisinin de çizimine katkı sağladı. Evet, evet. Kendisine yetmeyen bir gerçeklik alanı var. Onu zorlamak istiyor. Ama işte yeni yeni kurulan bir yapı var. Orada anlatı yeni yeni oluşuyor. Şimdi bu da, bu da çok önemli bir şey. Bir anlatının yeni yeni oluşması esnasındaki hareket kabiliyetinizle anlatı oluştuktan sonraki hareket kabiliyeti arasında fark var. Bu bir insan üzerinden bile anlatılabilir. Sen gençken, ve hala gençsin, hareket kabiliyetinle de 60 yaşından sonraki hareket kabiliyetin her anlamda, düşüncel, düşünsel anlamda ki hareket kabili aynı değil. Çünkü senin e, 70 yaşından sonra e, umut edeceğin bir gelecek yok. Hafızanla yaşarsın, anılarınla yaşarsın yani. Ama bir gencin hareket imkanı, yeniliklere açık olması daha fazladır. Kültürler de böyledir, medeniyetler de böyledir. Bir medeniyet, bir kültür, bir devlet yeni teşekkül ettiğinde e, her açıdan hareket kabiliyeti çok geniştir. Yerleşik e, sınıflar yoktur, e, tabakalar yoktur, ekonomik yapılar oturmamıştır, moral değerler kurulmamıştır. Yani biz bunu çok basit katmanlı bir yapı bu. Herhangi bir fikir, herhangi bir düşünce moral değere dönüştüğü zaman çabuk değiştirilmez. Çünkü sizin o yaşamınızı anlamlandırıyor, davranış biçimlerinizi belirliyor, kolay değil çorap giyip çıkartmak değil ki bu kaybedecek daha çok şeyin olur. E, tabii. Hayır, alışkanlıklar var. E, o sana çünkü o senin o alışkanlıklar sana geleceği öngörmeni sağlıyor. Daha rahat yaşamana imkan veriyor. Mevcuda elinden çıkartıp yeniye talip. Yeni belirsizdir çünkü. Özellikle yerleşik kültürler bu. Her kültürde böyle. Bu gayet insani bir de Bunu da söyleyeyim. Her kültür bunu bir şekilde. Yani bir balon gibi düşün. O kültür başlıyor. Şişiyor şişiyor. Bir sınır var onun. Maddi ve manevi. Manevi burada din anlamında değil. Anlam. Değer açısından. O bittiği zaman içe doğru çökmek zorunda. Karadelik gibi yani bu. Hmm. Açılımını tamamladıktan sonra çöker. Beşeri bir hadise bu. Hiçbir medeniyet ezeli ve ebedi olmuyor bu açıdan yani. Eyvallah. ihtiyarlarla gençler arasındaki farkı ilişkinde bir şey bu değil mi? Tabii. Çünkü tabii, gençler umut doludur. Çünkü anıları çok fazla değildir. Geleceğe yönelik yaşarlar. Yaşların ise umutları yoktur. Gelecekleri azdır çünkü anılarıyla yaşarlar. Medeniyetler de böyledir. Bunu hissedemezler bile. Zaten Osmanlı'nın büyük başarısı bu uzun sürede refleksif bir şekilde kendine yeni alanlar açabilmesi. O da onun başarısı. Onu da söyleyeyim. Şimdi Osmanlılar belli bir anlatı içerisinde yaşıyorlar. Bu bir tarafıyla İslam'ın anlatısı, İslam medeniyetinin anlatısı. Bir tarafıyla Orta Asya'dan kendi ve İran tecrübesinden istifade ettikleri akabinde Anadolu ve Bizans anlatısı. Bunlar ortadan kalkmıyor. Bunlardan büyük bir sentez yapıyor. Bakın bu sentez bütün haline geldiği zaman Osmanlı'dır. Efendim yok şunu Bizans'tan aldı, şunu Araplardan aldı. Ya bu gayet doğal bu. Yani hangi akıllı adam yani biz ilk insandan itibaren gelen yapılarla varız ya. Genlerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Bunun başka ihtimali yok ki. Medeniyet de böyledir. Medeniyetini de çeşitli alır. Ama bir bütün kurulduktan sonra o bütün Oraya hastır. Ve Osmanlı birkaç bütündür bir de. Beylik başka bir bütün, devlet başka, imparatorluk başka filan gidiyor. Şimdi e, ne zaman bir, belli bir ritmi var. O ritim içerisinde işlerin, işlerini görüyor. Ama bir süre sonra e, dışarıya nispetle kendi pozisyonunu gözden geçirmek zorunda kalıyor. Gayet doğal. Bunu mesela özellikle tabipler, bunu, Osmanlı tabipleri bunu görüyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir hastalığı tedavi ediyorsunuz, iyileştiriyorsunuz, elinizde güçlü, o dönemin tıbbi bilgisi var. Ama başka biri geliyor bir doktor, diyor ki ben bunu daha iyi, daha güzel, şu, şu şekilde tedavi edebilirim. Şimdi siz tabipsiniz ve karşınızda sağlık durumu var. Ne yapacaksınız? Daha iyi olan? Tabii. Abbas Vesim Efendi, işte, Dosturul Vesim'de diyor ki, e bizim tıp tekniklerimiz kadim diyor artık. Ya bakın bunu bir Osmanlı alimi söylüyor, henüz daha nizami cedid yok. Bu arada şu cümleyi söylememe müsaade et. Nizam-ı Cedid kavramını ilk kullanan Taşköprülü Zade fazla Fazıl Mustafa Paşadır. Kurduğu yani Köprü Zade Fazıl Ahmet Paşa ve onun oğlu kurduğu sisteme nizam mı cedid olarak bakıyorlar. Bu 3. Selim dönemindeki Nizam-ı Cedid'den 100 yıl öncedir. Buraya da dikkat. Yani bu cedid kavramı ne zaman ortaya çıktı? Cedid kavramını kullanmak çünkü bazı bütünler içerisinde bazı kavramlar risklidir özellikle özellikle oturmuş bir kültürde yenilik sıkıntı yaratır. Ya bugün akademi de genç bir doktora talebesi yeni bir şey söylediğinde hocalarından fırçayar. Dur bakalım ya. Akademik kültürde bu yok. Sen nereden çıkarttın bunu? Bugün bile bu kim baskı yapıyor? Bu gayet doğaldır. Yani Einstein relativiteyi bulduğu zaman ne? Herkes sıraya girip merhaba mı dedi? Şarlatan diyen oldu. Üç kaçı diyen oldu. Yahudilik yapıyor bu diyen oldu değil mi? Yani kilise mi vardı? Şimdi biz bunu anlamıyoruz. O bütün illa dini olması gerekmiyor. Biz bir bütün içinde yaşıyoruz. Bir koza gibi düşün. Örüyoruz onu. Onun içinde yaşıyoruz. İnsan maddenin içinde yaşamıyor. Mananın içinde yaşıyor. Bu mana o kültür dediğimiz hadisenin bütünüdür zaten. Sizin her nesneyle ilişkin iş tutuşunuzda, davranışla belirli anlamlar size eşlik eder. Belirli değerler eşlik eder. O bütünün içerisinde yaşarsınız. O bütünün İçinden bakarsınız olgu olaylara. Bu gayet doğal. Bunu aştığınız aşma göre çok kolay bir iş değil yani. Anlatabiliyor muyum? Modern dönemde ben size... Bakın 1850-1950 intihar eden bilim adamları. Kafayı yiyen bilim adamları. Ben bunları anlatayım sana. Niye? Kim baskı yapıyor? Meslektaşları e, itibar etmiyorlar. Yazdıklarını okumuyorlar. E, görev alamıyorlar. Tabii. Bilimsel bulunmadığı için o dönemin alışkanlıkları içerisinde istisnai bunlar. Yani zavallı kantor. Bir sürü böyle adam var. Fizikçi, matematikçi, efendim şucu bucu. Bilimsel gelişmenin önündeki engel bilimin kendisi oluyor. Vallahi dinden, felsefeden daha çok bilimine, tabii şöyle, bilimin kendisi değil de o bilimi temsil eden e, bilim adamları. Hani Heisenberg'e nispetiyle bir cümle var. Kuantum fiziğini vazettiği zaman bunu e, hocalara anlatın diyorlar. Yaşların ölümünü bekleyin. Bunu gençten anlatalım diyor. Yaşların ölümünü bekleyin. Çünkü gayet doğal. Bir insan 70 yaşından sonra elbisesini çıkartıp zihnindeki elbiseyi çıkartıp senin ona teklif ettiğin elbiseyi giyemez. Yani çok ilginçti. Bakın David Hilbert kendi sistemini bir toplantıda 300 kişiye anlatırken o sistemi çökerten Kurt Göden başka bir salonda 6 kişiye anlatıyordu bunu. E şimdi Kurt Göden'in sistemi önemli bir sistem oluyor. Yani bu böyle basit hadiseler değil bunlar. Son derece karmaşık ve kompleks hadiseler yine eğer çizgisel e, yorumlanacak şeyler değil. Anlatabiliyor muyum? Osmanlılar da belli bir bütün içerisinde yaşıyor. Ama bu bütünün muhatap olduğu özellikle e, muhatap olduğu bir Avrupa kültürü var. O da yeni şeyler oluyor. Bunu çok çeşitli şeylerle öğreniyorlar ve sarayda toplantıyı yapmaların nedeni de işte Frans, İtalya'da doktora yapmış e, Fazlı Ahmet Paşa'nın ee, özel kalemi diyebileceğimiz e, bir Rum'un e, gündeme getirmesiyle başlıyor bu. Hı hı. Ve bunun üzerine tüm ulema toplanıp o sarayda ne oluyor Batı'da? Bakın 1687 daha henüz gelmemiş. 1661'den bahsediyoruz. Yani Nifton kitabını yazmamış. Batı'da öyle birlikte bütünlüklü bir yapı yok. Herkes kafası... Herkes bir şey yapıyor. Lekatçılar var, Leibnizciler var, Hugginsçılar var, Hukçular var, Galileciler var, Keplerciler var. Öyle bir bütün henüz daha ortaya çıkmamış. Yine de seziliyor ama. Tabii yani bu yeni bir şeylerden bahsediyor. Zaten gidip gelenler var. İşte Joseph Delmiogü de gelmiş. E, Newton'un hocası Isaac Barrow 1652'de gelmiş. Ondan önce Galileus gelmiş. E, Descartes'in matematik hocası. İstanbul dünyanın merkezi. Herkes buraya gidip geliyor. Burada Niye bu... geliyorlar hocam? Burası işte Londra gibi. E, nedir onun adı? New York gibi bir yer o dönemde. Dünya ticareti burada dönüyor. Zaten İstanbul'un nüfusu... E, yüzde neredeyse yarısına yakını gayrimüslim. Gayrimüslim derken mi yerli aile demiyorum. Çin'den gelen de var. İran'dan gelen de, var, Orta Asya'dan gelen de, Afrika'dan. Burası bir kozmopolit bir şehir. E, ticari açıdan, askeri açıdan, büyük bir siyasi gücün temerrüze ettiği yer. Yani biz bunu bugün buradan bakıp anlayamıyoruz ama öyleydik yani bir zamanlar. Anlatabiliyor muyum? Ha. dolayısıyla entelektüeller, Avrupalı entelektüeller, seyyahlar, efendim zengindeler. Buraya gel mi geliyorlar. Yani Newton nöcesinin ne işi var İstanbul'da? Isaac Barrow'un. 2-3 yıl kalıyor burada. Burada eserleri inceliyor, onu insanlarla tanışıyor. Çok çeşitli nedenlere geliyorlar. Hollywood sadece İstanbul'a gelmiyor. Kuzey Afrika'ya gidiyor, Mısır'a gidiyor, İstanbul'a geliyor, Şam'a gidiyor. Kendi istinsa ettiği çok iyi Arapça bilen bir Cevheri meşhur alimimizin yazdığı sözlüğü Latinceye çeviren. Fergan'ın astronomi kitabını çeviren Ömer Hayyam'ın üçüncü derecede denklemlerini istinsa eden, çizimlerini yapan ve bunu Descartes'e lahayda okutan adam. Ee, şey, şeyde Hollanda'da. Bu seyahati takip edebileceğimiz bir şey var mıdır çok, hocam? Çok çok bunlar yazılacağını canım. Bunlar yani batılı bilim tarihçileri, düşün kültür tarihçileri bunları yazdılar canım. Yok, kitap forumunda şu kitap an söyleyebileceğimiz tabii, tabii, hatırınıza, hatırınıza gelen var mıdır? Ya, kitaba da gerek, internete gir. Çıkırız yaz Golius tabii canım. Eyvallah. Hatta sunumlar bile var yani. Nedir onu? PowerPoint sunumları bile var. Yani bunları biz zaten çalışmıyoruz ki. güzel ufak işlere uğraşan bir millet değiliz. Yani bizim büyük işlerimiz var. Bunların yine onlar çalışıyor merak etme ya. Yani. Hmm. Tabii tabii. Yani 1600'lerin başında İngiltere'ye yaklaşan, limanlara yaklaşan her geminin bir yazma getirme zorunluluğu var. Arapça, Farsça ya da Türkçe bir yazma. E gayet doğal bu. Biz bugün nasıl yurtdışına gidip kitap getirmeyi bir fazilet sayıyorsak e gayet doğal. Gelişmiş bilgi orada. Genişmiş matematik nerede? Fizik nerede? E o kitapları getirtiyoruz. Gayet doğal bu. Onlar da aynı işi yapıyorlar o dönemin şartlarında. Ha. Bilmiyorum meseleyi anlatabildim mi? Evet. Şeyi soracağım burada hocam. O <gülüyor> toplantıdan çıkan sonuçlar... E, evet bir şey var. E, o, o şeyi takip etmemiz lazım. Tabii. İlk şeyler ne oluyor? Mesela hani çevrilen, ihtiyaç duyulan metinler... Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Her Osmanlı gibi büyük kültürler... Kendi ihtiyaçları oranında zaten her şeyi takip ediyorlar. ihtiyaçları oranında. Ne kadar gerekiyorsa. Ben ihtiyaç duymadığım şeyi niye takip edeyim? Hmm. Benim korumam gereken büyük bir coğrafya var. Meşgulüm yani ben. Kafamı e, maceralara takamam. Anlatabiliyor muyum? Macera perest olmak mümkün değil. 10 milyon kilometre yukarı bir imparator yönetiyorsun. Bir sürü millet var, şu var, bu var. İşin var yani. Meşgulsün sen. Günlük hayatında insan bunu görebilir. Çok meşgul olan bir insan öteye beri dikkatini veremez. Bunun gibi düşünebilirsin. İhtiyaçlarına göre hemen başlıyorlar tabii işte. Teskireci Köse İbrahim Efendi Ziş tercüme ediyor. İbn-i tıp tercüme ediyor. Ebu Berhametli Meşki Coğrafya. Molla Ali Asunmi aleti. Bünec'in başı tıp kitabı. Tabii. Yani böyle başlı Bir tercüme faaliyeti başlıyor. Orada ne olup Ama bu nisbi olarak başlıyor. Esas itibarıyla başlayan kişisel kanaatim biz bir kültür içerisinde yaşıyoruz. Bu kültürü sorularını tekrar bir canlandıralım. Hangi eserlerden biz bunları ürettik? Ne yaptık? Ne ettik diye bir faaliyet başlıyor. Yeni istihsahlar, o klasik tartışmaların yeniden üretilmesi, kelam, efendim felsefe, <gülüyor> matematik bilimler bir neredeyse bir 50 60 yıl bununla uğraşıyorlar. Hmm. O klasik gelenek nasıl türetildi, nereden türedi? Yunan'a kadar gidiyorlar. Çok ilginçtir. Klasik Yunan ne kadar gidiyorlar? Yani Fahrettin Razi, Nasreddin Tusi gibi Osmanlı klasik bilim zihniyetini oluşturan temel isimlerin arkasına gidiyorlar. Farabi'ye, i̇bn Sina'ya, ilk dönem metinlere. Oradan Helenistik dönem ve şeye kadar, klasik Yunan'a kadar, o ano Akdeniz dünyasının klasik metinlerine kadar gidiyorlar. Orada bir şey atladık diye mi acaba? Yani şey içinde yaşadıkları o cevapların sorularını bulmaya çalışıyorlar. Nereden türedi bunlar, nereden geldi? Ve tabii eski tartışmalar tekrar canlanıyor. Yeni Kenan tehafüt tartışmaları bir sürü metin üretilmeye başlanıyor. Klasik matematik metinleri yeniden istinsa ediliyor. İşte Mustafa Sıtkı diye bir adam var. Büyük bir hattat matematikçi. İnanılmaz metin istinsa ediyor. Klasik tüm önemli matematik ve matematik bilimlere ilişkin metinleri çok da güzel bir hattat olduğu için. Sonra batıdan da tercüme yapıyor. Yani... Son açıklar. Onun için değil mi, Osmanlı modernleşmesi ya da yenileşmesi diyelim. Bir ulama yenileşmesidir. Ee, bir kere kendi geleneğine kadim diyen bu Osmanlı alimler. Kitapların adlarına bak o dönemde yazılmış. Ama şunu söylüyorum yani tekrar edeyim. O dönemdeki metinleri okumadan e, bu çıkarımları e, siyasi tarihin imkanlarından hareketle üretemezsin. O dönemde metinleri lazım. Yani İbn-i Gayetül Beyanı'nın girişini Dibace dediğimiz bir okuyacaksın. Molla Ali'nin Aleti kitabının girişini bir okuyacaksın. Atarabiliyor muyum? Günecin Başı okuyacaksın, okuyacaksın. O dönemdeki Ebu Berhamet Dimeşi'yi okuyacaksın. Yani isim saymayayım şimdi pek Bizim çok. isimleri bilmiyoruz ama hocam. Yok yok bunlar biliniyor canım. Şöyle bunlar herkesin bilmesi gerekmiyor. Ee, şöyle kendimizin geçmişine ilişkin anlatımızı inşa edersek burada önemli isimler zaten eder, Bir anlatı içerisinde ortaya çıkar. Tek bir ismi ben sana anlattım. Sen buradan çıktıktan sonra unutursun. Biz hikayemizi kaybettik. Bizim hikayemiz yok. Geriye doğru işlemiyor. Onun için bana bir şey söylediğinde benim örneklemelerim işte eğer bana sen ormanda yaşayan bir Türk'ten bahsediyorsan aklıma Tarzan örneği geliyor. Fakirlere iyilik yapan birini söylüyorsan Robin Hood geliyor. Ve bu konuda hiçbir fark yok insanlar arasında. İyilik yapan, hayvanını seven bir kadın geliyorsa Haydi geliyor. Tarihin herhangi bir dönemi aklıma ortaşağı geliyor. Çünkü hafızamın içeriği bununla dolu benim. Ben Fransız milletinin tarihi eklenmemişim. İngiliz milletinin tarihine eklenmemişim. Kendimi Yunan Latin tarihinin. Bakın bunlar kendi içerisinde değerlidir. Bunları bilmek başka şey. Bunları bilmek başka bir şey. Bunları yaşamak başka bir şey. Bunlar benim kültürüm değil ki. Geçmişten bahsediyoruz ya. Ama kendimizi, zihnimizi, hafızamızı oraya eklemlemişiz. Sen bana bir örnek... Mesela ben derin düşünmeyi bir örnek olarak vereceksen Descartes gibi derin düşünme diyoruz. Sen kendi tarihin hiçbirini hatırlamıyorsun ki. Müzik deyince birkaç kişinin bir uzmanların bilmesini kastetmiyorum. Bak evet. tekrar ediyorum. Türkiye'de uzmanlarımız var. Büyük bilim adamları düşünüp çalışır. değil refleksif kültürümüzde. Bizim içinden nefes alıp verdiğimiz, soluklandığımız kültürdeki örneklerimiz, temsillerimiz, misallerimiz, timsallerimiz bize ait değil. Onun için kimseye kızmayalım. Yani e, laf sen, efendim o ortaçağ dedi falan sanki onu eleştirinler başka düşünüyor. Övgü sövgü dışında bir şey yok. Refleksif kültürümüzde e ben şimdi örnek veririm yani ya, yani bana gösterilmezse gösteririm. Hangi gazetede, hangi şeyde nasıl örnek veriliyor bunu gösterelim yani. E, bu ortak bir şey, durumumuz bizim. Anlatabiliyor muyum? Bu e, basit bir e, şövenizm, geçmiş seviciliği falan değil. Millet olmak demek, belirli bir tarihsel tecrübeye mensubiyet duymak demektir. Senin tarihsel tecrübeniz, hafızanda hangi milletin tarihsel tecrübesiyse o millettensin sen. Refleksif kültürün, örneklemelerin, Misallerin, masalların, mesellerin neyse, hangi kültüre aitse sen o millettensin. Yani ben laf sen Türk'üm, lafsen şuyum, lafsen buyum demenin pek bir anlamı yok yani. Tabu bu siz mensubiyet duymaktan bahsediyorsunuz. Tarihsel tecrübeyi bilmemek konuştuğumuz şey bu aslında. Ama şöyle bilmemek basit anlamda uzmanca bir bilmeyi kastetmiyorum. Hiç hiç bilmemek. <gülüyor> yok hiç böyle o kadar haksızlık yapmayalım kendimize. Hayır şöyle o işte bugün tartışması olan ya, bağlam itibariyle Biz bile bilmiyoruz ya. Ee, evet. Bak bu Atatürk İlke ve dersleri var. Ee, üniversitelerde, şurada, burada. Bilmiyoruz yani bunu böyle lafsen, malumat olarak bilmek başka bir şey. Anlatılarımızın parçası değil bunlar. İplik iplik kaldığında bunların bir anlamı yok. Kilim dokuyamıyoruz okuyamıyoruz bunlardan. Hmm. Onun için gençlerin şuraya buraya yönelmesine kızmamamız lazım. Kendini, yani çünkü bir bütün yoksa, bir evin yoksa sığınacağın yani ne dedik? Zihni vatan dedik değil mi? Zihni ev, yuva. Senin entelektüel e, kültürel bir evin yoksa o genç nerede ısınacak? Bir sürü sorusu var o gencin ya. Bir sürü sorusu var. Belli de ergenlik döneminde başka soruları var. Şurada başka soruları var. O sorulara cevabın hangi kültürde buluyorsa müzik dinleyecek bu çocuk. Anlatabiliyor muyum? Oraya gidecek. Sen tutamazsın ki onu. Bu hep böyleydi. Barbora Sayreddin Paşa donanmasıyla Fransa'ya gittiğinde bütün Paris görmek için sahile akın edince Fransız kralı Ferman yenge Paris'ten kimse çıkmayacak diye yapayalnız kalacağım ben burada diye. Bu gayet doğal. Güç çünkü bu. Bu güç sadece askeri bir güç değil. Yüksek kültürü temsil eden bir güç. Her açıda. Anlatabiliyor muyum? Ben tabi okumuşlar yazmışlar siyaset edenler nezinde demeye çalıştım biraz büyük oranda bunu. Ya şimdi, Yusuf... <gülüyor> Belki sert bir yargıda bulunsak mesela şeyi söyleyebiliriz değil mi hocam? O tarihsel tecrübeye yüzeysel bile olsa vakıf olmayan birinin bugün hakkında konuşacak hiçbir şey yoktur. Ya konuşabilir de bu topraklara şey şifa olmaz yani. Bir işe yaramaz. E Tabi yani gerçeklikten kopuk olur. Bu sadece bize ait değil ki sen Hindistan üzerine ya da Pakistan üzerine konuşacaksan Pakistan kültürün aşina olman lazım. Onun reflekslerini bilmen lazım, hassasiyetlerini bilmen lazım, değil mi? Ee, ancak o şekilde oraya bir siyaset geliştirebilirsin. Bir milletin kültünü bilmek aynı zamanda o milletle ilişkindeki siyaseti de tayin eder, verirler. Yanlış bir iş şey yaparsan tepki verir. Ya bilgisiz hiçbir şey olmaz derken tam da kastettiğimiz bu. Anlıyor musun? Ee, bu bu bu öyle basit bir şey değil. Bak şimdi ben e, Nizamettin Yaman basan medesiye ilgili bir paylaşım yaptım. Aldığım Hı. tepkileri görüyorum. Şimdi bak. Yahu Anadolu'da kurulan ilk medrese diyorum, ilk medrese. Matematik bilimlerin okutulduğu, matematiğin okutulduğu, İbn-i takın hocalık yaptığı, Türk matematikçinin bir medrese. İlk Osmanlı medresesinin müdenrisi olan Davud'ul Kayser'in okuduğu bir medrese. Ya başka ne özellik istiyorsunuz? Ben herhangi bir medreseden bahsetmiyorum ki ya. Senin bu topraklarındaki entelektüel kökün o ya. Anadolu'da binlerce medrese var. Ben onlardan bahsetmiyorum. Çok önemli 5-10 tane medrese var. Bu senin kimliğinin inşa edildiği danışmentliler Anadolu'daki Türk kimliğinin inşasında Selçuklar'la neredeyse yarışıyorlar. Ve ilk dönemde çok etkinler danışment gazi. Şimdi bu daha ne olacak? Yani bu biz... Anlatabiliyor muyum? Ne olmasını bekliyorsun? Yani herhalde burada füze yapmışlar. ilk uzaya onu mu demem bekliyorsunuz? Yani anlatabiliyor muyum? Bu... Şimdi burada da haklılar tabii. Bu anlatının bir parçası değil. Şu an içinde yaşadığınız anlatının bir parçası değil. Bir parçası olmadığı için de... E, ...iplik olarak kalıyor. Şöyle bakıyor. Ya e, bu insan fazla oldu buna niye böyle çok vurgu yapıyor ki? Ne anlamı var? Gibi. Anlatabiliyor Çok absürt absürt. E, cümleler kuruluyor ondan sonra. E, Orada ne var hocam şu anda? E, ya çok önemli değil. E, şimdi. Oldu mu yani o anlamda? Bir boş daha. ver şimdi onu. Yani konuşmamak lazım bu tür şeyleri öyle gözüküyor. Çünkü e, dinleyen kulak yoksa bağırmanın da pek bir şey Şöyle oluyor. harekete geçildi diyebiliyorum ben de siz tweet yok, attıktan yok sonra. Bir şey, yok bir şey. Arkası bir gelmedi şey olmuyor. Evet, neyse şimdi e, bu şeyin biz konumuza dönerim baş Bu İstanbul <gülüyor> merkezli iki yaklaşım e, mantık merkezli Kadim ile... Şimdi onları biz geçen bir ders şeyde sohbette uzun uzun bahsettik onlardan. Bence onları tekrar etmeyelim ama şunu söyleyebiliriz. Ee, bu arayış ya da bu yenilenme, tecdit meselesi... Hı hı. E, ...öyle bir harekete dönüşüyor ki belli bir süre sonra... E, ...ilk dönemdeki yani ne yapalım nasıl kendimizi yenileyelimden zorunluluklar birikince... Özellikle 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması, e, uzun süren savaşlar, ekonomik sıkıntılar ve benzeri şekilde çok radikal bir hal alıyor ve uzun döneme yayılmış o arayış radikal bir şeye dönüşüyor. Askeri ve siyasi bir Çabuk, çabuk olmamız lazım. Tabii. Çabuk olmamız lazım. Şey de burada geliyor herhalde değil mi hocam? Beka ee, meselesi var çünkü. Mesela. Anlam değer dünyamızı da Yenileyelim, kurcalayalım. Yok. Henüz orada değil. O daha 1860'lara kadar bekliyor. Hafif tertip ama yani beka meselesi çok önemli. Dedik ya bir gemiyle gittiğini varsay, Aşırı bir saldırı altında kalırsan bir şey yapman lazım. Yani limana geri dönemiyorsun. Ee, hani çekileyim limanda kendimi yenileyim, donatayım diyemiyorsun. Ee, hem mevcudu korumak zorundasın hem de kendini yenilemek zorundasın. Bu beka sorunu. Bizde bu beka meselesi e, ala, hani güncel e, siyasi dilde de kullanılır ya beka BK bu öyle hafif bir konu değil gerçekten daha o dönemden itibaren metinlerde de geçer beka konusu sıkıntı yani beka derken e, kendimizi korumak değil büyük bir bütün var elimizde yani hmm. imparatorluğuz tüm bunu korumak milletlerden sorumluyuz insanlardan sorumluyuz onları koruma meselesi var beka meselesi Türk devletinin devletin geleceği milletin geleceği ile alakalı bu beka meselesi bir süre sonra şeye dönüşüyor. Hızlı bir şekilde yenilenmeye dönüşüyor. Yani ulemanın, entelektüellerin, alimlerin ve bürokratların, entelektüel bürokratların o sorgulaması nasıl hızlandırılıyor diyelim. Hızlandırıcıya giriyoruz. Biraz da kontrolsüz mü? Diyebilir miyiz? Kontrolsüz hiçbir şey olmaz. Kontrollü. Ama işte mukabeleyi bir misil diye bir teori geliştiriyorlar. Çünkü şöyle mücerveret din yoktur, mücerveret bilim olmadığı gibi, mücerveret devlet olmadığı gibi. Bunlar iç içedir. Yani bilim din ilişkisi, bilim siyaset ilişkisi, din devlet ilişkisi böyle yalıtılmış, efendim izole edilmiş, soyutlanmış yapılar değil bunlar. Hep söylediğim bir şey var, büyük kültürlerde. Din nerede başlar, nerede biter? Siyaset nerede başlar, nerede biter? İktisat nerede başlar, nerede biter? Öyle çok keskin sınırlar yok. Anlatabiliyor muyum? Kültürleşmiş, moral değerlere dönüşmüş, kamusallaşmış... ...belirli yapılara dönüşmüş, kurumsallaşmış şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oradaki refleksleri, tepkileri, karşı duruşları sadece... E, ...siyasi, dini, iktisadi, askeri falan gözlüğünü okuyamazsın. Nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil insanların kültürel kodları var, alışkanlıkları var. Dolayısıyla bu tür büyük dönüşümlerde insanlar kendi pozisyonlarını sadece inançlarından değil, mensup oldukları sınıflar, ekonomik güçler, politik güçler falan falan pek çok değişkenin belirlediği bir şey. Şöyle bir şey oluyor ya hocam. Daha sonra biz onu Osmanlı modernleşmesinin son safhasında gördük. Yani işte masayla ilgili bir derdim var. Masayı değiştirmek üzere hamle yapıyorum. Makul ya da değil. Hamlemi yapıyorum ama masayla ilgili derdimi çözemiyorum. Sonra dönüyorum. Fincanla e, ilgili sorunum varmış benim demeye başlıyorum. Islahı Medaris meselesinin gündeme gelmesi sonrası için söylüyorum. konuşuyorsun. Hı -hı. O dönemde artık bak şimdi. Ama oraya nasıl geldik oradan şimdi geldik. Evet işte onu diyeceğim sana. Şimdi bak biz bazen tarih üzerine konuşurken mesafeleri çok çabuk atlıyoruz dışarıdan baktığımız için. Adam bir Aristoteles'ten bahsediyor bir Mevlana'dan. Ya Arada var. 1500 yıl. Ya biz daha 50 yıl önceyi hatırlamıyoruz. Böyle basit değil bu. Yani o senin bahsettiğin dönemle neredeyse 100 yıl var. Yani Türkiye Cumhuriyeti daha 100 yıla girecek 2023'te ya. Ben oraya ayrıca geleceğim de. Tabii tabii yani dediğin doğru da. Hazırlayacağız. Henüz o dönemde şöyle şimdi bak aciliyetler insanın cevaplarını da hızlandırıyor ve şunu fark ediyorlar. Biz kadimle fazla vakit kaybetmeyelim. Yani kadimin kıdemi Diyorum ben bu, Çok önemli değil artık. Şimdi burada tabii bizim şeyi konuşmamız lazım. Bilgi meselesini. Şimdi klasik bilgiyle... ...modern bilgi arasındaki farkı... ...yani yeni çıkan bilgi türünü... ayrımını çok iyi yapmak lazım. Dedik ya biraz önce... ...siyasette bile, ameli hikmette bile... ...olması gerekeni düşünen bir zihniyetten... ...olanı analize geçen bir zihniyet var. E bu bilgide de böyle mantık üzerinden e, değişmeyeni tespit etmeye çalışan bir bilgi anlayışı e, den de, e, değişen hareketli olan bir yapının bilinmesine evrilen e, bir yapı var. Tamam mı? Yani fizik de böyle astronomi de böyle, kozma bunun üzerine çok ciddi bir şekilde dururuz ileride. Şimdi dolayısıyla şöyle e, artık e, biz hakikati bilelim hakikati bilen alim yetiştirelim o değişmeyen, sabit, özü... Yani şöyle, basit bir örnek vereyim hani sen şimdi yüzünü ekşittin, fark ettin Yani yazılımı... Hani bilgisayar var ya, yazılımı bilelim de klasik bilim... klasik bilme faaliyeti, düşünce... yazılım üzerine odaklanır, ekran değil. Ben şu yazı kodları bileyim... o kodla hareketsiz, sabit, değişmeyen yapılar... ben bunları bileyim. Bu evet. klasik bilim. Tabii. Bilme. Modern bilim ise... böyle... O ekrana odaklanıp ekrandaki hareket içerisinde her şeyi yakalamaya çalışıyor. Klasik bilgi de hareket yok. Hareketsiz olan. O hareketi mümkün kılan arka plan bilgisi. Daha nasıl anlatabilirim? Öyle, gayet açıklayıcı. Olabilir. Gayet açıklayıcı değil mi? Şimdi e, bu da alet edevata dayanıyor. Belirli matematiksel ilişkilere dayanıyor. Mantık burada işe yaramıyor artık. Tekniğin bilim e, olma süreci. Evet yani artık... Ee, Osmanlılar bunu çok iyi anlıyorlar yalnız. İşte dedik ya hendesehane, mühendishane demelerin hep bunun alakası var. Ne? Ve hızlı bir şekilde diyorlar ki biz artık hakikati bilen alim değil, mütefennin insana ihtiyacımız var. Ne demek mütefennin? Teknikle donanmış, fen kelimesi oradan geliyor. Fen, halbuki biliyorsun klasik şeyde sanat demek ee, esas dibi hala. Fen bir fakültesi diyoruz bak dikkat et hala. Fen edebiyat. Fen. Buradan kastet teknik aslında fen. Fenom. Tabii. Fon'un biz onu fenler, e, bilimler gibi düşünüyoruz ama ilim, bilim fi, aslında ilimle bilim arasında ayrım değil de ilimle fen arasında ayrım yapıyorlar. Ümit Efendi'nin talebi biraz da e, fiziki şartların e, devletin, acımasızlığı. Devletin acil ihtiyaçlarına yani şu, şu savaş meydanlarında... da tabii sanayi devrimi de olmuş artık. Hmm. Savaş meydanlarındaki durumu da görüyorlar ve yeni e, ...teknikler var, yeni silahlar var. E, şimdi şöyle düşün... E, klasik dönemde, sanayi öncesi dönemdeki bir tüfek... ...doldur, boşalt. O sırada sen e, okta 8 kişiyi götürüyorsun. Ama çünkü oku, şeyin, silahın atış, isabet oranı düşük... ...geri tepmesi çok fazla filan filan. Ama sanayi döneminden sonra silahlar... ...artık yavaş yavaş, sofistike oluyor. Otomatik olmuyor ama sofistike oluyor filan filan. İsabet oranı artıyor, bir sürü şey oluyor. Sen dolayısıyla diyorsun ki artık bana bu lazım. Mukabeleyi bir dedik ya. Bana bu evet. lazım artık. Dolayısıyla artık mütefennin insana ihtiyacım var. E, alim. Yani kapatmıyorsun ama fazla bir işe yaramıyor. Mevcut durumda. Bilmiyorum bu, bundan daha basitleştiremem çok, bunu. Çok net anlaşıldı hocam. E, do, dolayısıyla yani mesele... Reklam gelmiş. Öyle mi? <gülüyor> Hı -hı yine reklamdan sonra biz e, bunu erken gördük. Mütefennin talebinde bulunduk. Hı hı. Hükümete yazdık. Yine, yine de niye olmadı? Olmadı değil, oldu. Ha, sizin orada tabii başka Hayır, bir okumanız. Osmanlı tarım toplumu olarak kurulup sanayi toplumu olarak yıkılan bir nadir tek devlettir. Dünya tarihinde. Tabii. Bunu Mehmet Genç Hoca sık sık söyler Reklamdan sonra soruların peşinde de burada bu mesele üzerinden devam edeceğiz. Evet soruların peşinde son bölümüyle yeniden karşınızdayız. Ben Deniz Yusuf Genç, İhsan Fazlaoğlu hocamızla birlikte e artık son düzlüğe geçtik. E... Yani şöyle istiyorsan ben özetleyeyim. Ne, ne, ne yapalım? Evet. vaktimiz çok kısa hocam. Yok, o yüzden yok. şaşırdım. Yok Hemen şaşırmadım. Sen biraz da tabii ağır konulara girmemi istemediğin için ben e, onun farkındayım. Şimdi Bekay devlet problemiyle karşılaştık. Mukabeyle bir misil yapacağız. Değil evet. Mi? Elimizdeki nazari bilgi, hakikate ilişkin bilgi artık e, öncelikli değil. Öncelikli değil. Tatbiki bilgiye, ameli bilgiye ya da alet bilgisine öncelik veriyoruz alim yetiştirmekten çok. Mütefennin insana hatta mütefennin zabit, subaya ihtiyacımız var ve bu bir varlusal şeye dönüşüyor. Bekamese. Tabii harekete dönüşüyor. Varlıktan harekete dönüşüyor. Bir parantez açayım. Osmanlı yenilenmesinin ilk yerindeyiz değil mi hocam? Bu bugün bu bu askeri anlamda devletin topllekü yenilenmeye dönüştüğü şey Ondan önce ulemanın entelektüel bir uğraşısıydı bu büyük oranda. Bürokrasiden destek alıyordu. Ee, biraz geriye gitti, geçmişini yokladı. Biraz Avrupa ile irtibat kurdu. Ne yapabilirim dedi. Kendi geçmişini eleştirdi. Kendi geçmişine kadim demeye başladı. Bir arayış içerisindeydik. Bir şeyler yapıyordu. İşte el-Ka'nın fıttı tıbbı çevirdi bir taraftan. Öbür taraftan da Dosturul Vesim Fıttıbbül Cedid Vel Kadimi yazdı. Anlatabiliyor evet. muyum? Farklı düşünceler, farklı tartışma ortamları bayağı da zengindir, onu da söyleyeyim. Ama iş e, askeri ve devleti taluk ettiğinde bir beka sorunu yaşadı. Bir an evvel bir şey yapmamız lazım, ben sizin raporlarınızı bekleyemem dedi devlet yani. Eyvah. Çabuk çözüm üretin, bu çözüm üretin artık hakikatle uğraşmayın, bırakın şimdi hakikati, bana tatbiki uygulamalı bilgi lazım. Çünkü karşıdakine benim yetişmem gerekiyor, mukabele edilebilmesi, o demek, o neye sahipse ben de ona sahip olmam lazım. Çünkü eşit olmazsak bu beni dövecek, değil mi? Çok basitleştirerek söylüyorum. Yani, o devam ediyor. Biz artık geç, geçmişi anlamayı bırakalım, geleceği kuralım. Bak, bu da çok önemli. Geçmişi anlamak, Fehmetmek başka bir şey. Biz geleceği kurmamız lazım. Bir an evvel bu geleceği kuracak bilgiye ihtiyacımız var. Ya bunu tartıyorlar, bunlarla ilgili metinler var. Yani onu demek istiyorum sana, şey değil bu. Şimdi varusla bir harekete dönünce. Gereğini yaptılar. Şimdi burada sorun şu. E, tespit doğru. Bu tespitte hiç kimse birbirinden... Alimler de bu tespiti yapıyor. Ve devletten önce yapıyor. Askeri, bürokratik erkan'dan önce yapıyor. Ben sana metinleri tek tek koyarım. E, tespit doğru. Çözüm de belli. Yeni bir şey yapmamız lazım. Ama yani gereğini yapmamız lazım. Fakat bu gereğini yapma konusunda farklı tavırlar alınıyor. Üç tane yaklaşım var. Esas tibaren. Bir tanesi ya bir an evvel biz şey yapalım. E, mevcut bilgiyi transfer edelim. Eskiden istifade edelim ama bu yeni bilgiye destek olacak şekilde bir an evvel e, yakalayalım o bu mukabeleyi bilmişse neyse onu yapalım diyen bir ekip var. E, bunların büyük oranda asker efendim bürokrat yani devlete mensup insanlar ve bunlar şey di çok dikkat etmiyorlar. Açıkçası. E, yani ya bu bir sistem içinde yaşıyoruz. Farklı bir sistemi alacağız. Buradaki anlam değer dünyaları farklıdır gibi o temel meselelere çok dikkat etmiyorlar. Yani farklı bir okuma biçimi yapıyorlar demek istiyorum. Dolayısıyla ümit ettikleri geleceğe odaklanıyorlar. Bu şekilde düşünüyorlar. Bir süre sonra bu kendi kültürünü önce dil cihetinden unutuyor. Çünkü dikkat et burada tecdit hareketi Türkçedir. Bu da çok önemli. Yani Arapça burada ikinci duruma düşecek. Mühendisânelerin dilinin Türkçe olması son derece önemli. Ee, ve e, o e, içinde yaşadıkları sistemin hayat görüşü e, temel e, inanç, inanç önermeleri bunu bireysel olarak önemsemekle birlikte süreç içerisinde bu yavaşlıyor ve e, bir yapı ortaya çıkıyor. Kendi geleneğinden bu cumhuriyetle alakalı değil ya. Kendi, bak Ahmet Cevdet Paşa'nın 40. tedimede anlattığı bir şey var. Ben bunu sık sık örnek veririm. Bir Osmanlı alimi, e, paşası, matematikçi, astronom, sonra tabi değiştiriyor ama James e, Delk'i Miftah hüsabını görüyor. Miftah Hesap e, İslam medeniyetine yazılmış en gelişmiş hesap kitaplarından, aritmetik, cebir ve uygulamalı geometri içeren en önemli kitaplardan biridir diyor ki ya diyor bu matematiksel bu cebirsel yapıları nasıl biliyor bu adamlar ya? Bu herhalde sezgisel diyor. Yani Cevdet Paşa buna bir eleştiri yazıyor, bir hatta gönderiyor kitabı ondan sonra açıklıyor. Ya böyle bir şey e, sezgisel olur mu? Bildiğin cebir denklemleri çözüyor adam yani o dönemin matematik içerisinde. Bak. Yani 1860'larda, 70'lerde, 80'lerde Osmanlı e, alim paşaları diyelim, e, kendi geçmişlerinden tırnak içinde bir haber Geçen Ali Kuşçu örneğini verdik ya... ...bunla alakalı... ...o kopukluk başlıyor zaten orada. Ee, kendi süreç içerisinde... ...o yabancılaşma... ...o eleştirdiğimiz... E, ...yapı ortaya çıkıyor. Esas itibariyle. Çünkü dediğim gibi askeri ve teknik kaydılar önce... ...her şeyi... ...bir an evvel geleceği yakalamamız lazım. Bu kaygı da anlaşılır bir kaygı. Çünkü Türk modernleşmesi diyebileceğimiz... ...o yapıyı kuran bu insanlar. Evet belki... Belirli kayıplar oldu ama neticede e, varlık meselesini çözen de bu yapı oldu. Ölmedi. Tabii yani bunu şeye göre bugüne kadar takip edebiliriz. İkinci ekip ise ya tamam yeni önemli ama biz bunu geçmişle irtibatlı bir şekilde yapalım. E, yeni, bizim anlam değer dünyamızı yeni dünya resimleriyle entegre ederek gidelim. E, o kadar hızlı gitmeyelim e, diyenler. Müslüman kalarak modernleşelim diyenler gibi ya mi? Modern, Ataları mı? Yani e, Müslüman kalarak modernleşme değil. Şöyle şimdi onu açıklayalım. Şimdi dedik ya bizim bir anlam önermelerimiz var. Ya bizim inançlarımızın değerlerimizin e, devşirildiği bir yapı düşün. Bir de yeni bilimler var. Açıklama modelleri var. Evren resimleri var. Klasik gelenekte biz bunu nasıl yaptık? Kelam Anlam önermeliğiyle açıklamaların önermeliği sentezledi bir alem tasavvuru elde etti. Meşrail'ler yaptı bunu. İştirakiler yaptı. Bunu yeniden yapabiliriz. Yani biz anlam önermelerimizi muhafaza etme kaydıyla çünkü anlam önerme çıplak olarak ortada durmuyor. Yani biz dedik ya bunlar bütün oluşturuyorlar. Biz belirli alem tasavvuruyoruz. Biz ya bir kelam mezhebinle amel ediyoruz. Olaylara bakıyoruz. Ya da bir felsefi perspektifle ya da bir ne bileyim ben irfani perspektifle bakıyoruz. Yani biz bu temel ee, anlam önermelerimizi muhafaza ederek mevcutla irtibat kurup yeni alem tasavvurları inşa edebiliriz. Bunda ciddi gayret var bu konuda. Yani Cevdet Paşa'ya kadar gelen hatta oradan bir süre devam eden bir yapı var. Ama bu yapı e, mevcudun o, o kadar dinamik ki onu takip etmekte, onu yakalamakta zorlanıyor. Bir süre sonra tarihsel bir yapıya dönüşüyor. Sonra eleştiren bir yapıya dönüşüyor. Daha çok bilimi eleştiren bir e, yapı kazanıyor. Falan. Bunlar üzerine belki bunun daha sonraki iz düşümler üzerine konuşuruz ama şimdi oraya girmeyelim. Üçüncü bir şey de yani çok da böyle e, olumsuz bir tavır takılmadan geçmişin o sıcaklığı içerisinde yaşayan e, olup bitenle fazla ilgilenmeyen bir yapı. Bu gayet doğaldır. Yani gelişmiş kültürlerde insanlar mevcudun imkanlarını sonuna kadar kullanırlar. Bunlar bir, bir türlü geçmişte yaşayan insanlar. O dönemde bunlar da var tabii. Ee, ama bu şey esas, e, şunu ben hep söylerim. Bizim geleneğimizde tırnak içerisinde fazla yobaz bulamazsın. Hangi anlamda yobaz diyorsunuz hocam? Ee, bu yobaz olumlu anlamda kullanıyorum. asıp yani e, kendi tarihsel tecrübesine, gözük kara, herhangi bir iktidar alanı inşa etmeksizin gölü kara yapışan insan çok azdır bizde. O dedik ya Türk aklının, Türk memetik yapısının doğasından kaynaklanıyor bu. Bir de yüksek entelektüellerin devletin bürokratı olmasından kaynaklanıyor. Çok nadirdir böyle e, aşırı müteasip olan. Ben müteasıpları önemserim. Şu açıdan. İktidar alanı oluşturmayan müteasıpları kastediyorum. Onlar bize kaybettiklerimizi hatırlatabilirler. Hmm. Çünkü hızlı gitmek belli bir süreselik kopukluğu getirebilir. Bu tür... E, Taassup sahipleri, taassup asabiyet kelimesinden geliyor biliyorsun. Sinir sistemi yani. Kültürün sinir sistemlerini koruyan, bu sinir sistemlerini bize hatırlatan e, insanların varlığı önemlidir. Bu sadece e, dinde, bilimde, sanatta değil. Her biraz devlet geleneğini bize hatırlatan, Türk devlet geleneğini hatırlatan, Türk ne bileyim musiki geleneğini hatırlatan, Türk mimari geleneğini hatırlatan. Yani bizim her alandaki tarihsel tecrübemizi herhangi bir iktidar alanı oluşturmaksız sadece kendinde değerli gördüğü için hatırlatan yobazlar bir kültürün sürekliğini sağlayan insanlardır. Saygıyı hak ederler. Ben de onlara saygı duyarım açık söyleyeyim. Ama bizde azdı. Bizde az bunlar. Hı -hı. E, çok çeşitli nedenlerle işte o Türk aklının yapısından kaynaklanan acil e, ihtiyaçlarımızdan, varoluşsal kaygılarımızdan, e, beka korkumuzdan çok çeşitli nedenlerle bunlar bizde maalesef azdı. Zaten çok olsaydı <gülüyor> bu kadar belki hızlı dönüşemezdik. Ee, dedim ya bunlar da belki bir yaşama biçimidir. Var olma tarzlarıdır bunlar. Yani bunları böyle resmederken e, yargılamıyorum bak dikkat edersin. Eee. İyiydi kötüydü bu ayrı bir şey. Yani bu neye göre iyi neye göre kötü. Vaka bu. Vaka ama. bu yani res, bir resim çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Kendi gözümden başka bir göz başka bir resim çıkartabilir. Vaka bu yalnız. Ee, çok nadirdir bu tip insanlar. Ee, dolayısıyla bu üç yaklaşım ee, bir süre sonra her üçünde de ortak o esas haris tefekkür dediğimiz yapıyı e, bir kenara koydu. Bu da e, gelişigüzel yapılan bir şey değil. Çünkü öncelikleriniz, acil ihtiyaçlarınız yani e, üzerinizde elbise yok. Önce giyineceksiniz. Varlık üzerine düşünmekten efendim e, gerçeklik üzerine değer üzerine düşünmekten önce giyinmeniz lazım. Onun gibi düşünebilirsin. E, biz bunu hatırlarsam bir çeşitli yazılarda konuşmalarda söylüyoruz. Gelen bebinin masası diye bir tabir kullanıyorum ben. Yani esas halis düşünmek, varlığın hakikati, evrenin hakikati nedir, devletin hakikati nedir. Yani o halis felsefe soruları, halis düşüncenin konularını tırnak işine aldık. Bunları daha çok içinde yaşadığımız o aciliyet kesmeden gerçeklikle irtibatlandırarak düşündük. Biz buna tefekkür değil tedebür diyoruz biliyorsunuz. Yani tedbir neydi hatırla. Bir, belirli bir sonucu dikkate alarak, belirli bir çözümü dikkate alarak meseleleri tertip etmekti. Buna evrildik. Bu <gülüyor> gerekliydi belki. Ee, o... Belki de değil hocam. Hani olduğuna göre bir zoraki şeydi. Yani yaşamak, yaşamayı Yani ben için. belki ihtiyat kaydıyla söyledim. Sen daha evet, genç yani. olduğu için daha açık söyledim. <gülüyor> Benim yaşım biraz daha ihtiyatlı olmaya gerektiriyor ya. Ee, o açıdan... E... O ahır felsefi meseleleri erteledik. Ama bu şöyle bir sonuca... Önümüzdeki hafta belki bunu konuşuruz. Biraz toparladıktan sonra bu konularla alakalı eski cevapları unuttuk. Onun için yeni cevapları... Neticede cevapsız yaşayamazsın. Bu konularla alakalı senin devlet konusunda, adalet konusunda, varlık konusunda... Ne bileyim ben evren konusunda bir şeyin olacak. Mev şeyi... ...sadece teknik anlamında bilimi değil... ...bunun yorumlarını da... ...felsefelerini de ihtiyaç duymaya başladı. Ve bak... ...çok ağır bir şey söyleyeceğim... ...bu sadece... E, ...batı düşüncesini birebir Türkiye'de temsil eden insanlar değil... ...bunlara cevap veren... ...insanların da cevapları... ...kendi kültürlerine dayanmıyor. Yani Türkiye'de... ...din eleştirisi yapanlar... ...bu dönemi kastediyorum... ...din eleştirisi yapanların eleştirdiği din... Kendi dinsel, tarihsel tarihteki dinlerin tecrübesi değil. Batı'da yapılmış din ne aldılar. Güzel. Peki bunlara cevap verenler de cevap verirken savundukları din kendi din, tarihindeki din tecrübesi değil büyük oranda. Batı'da Hristiyanlığı savunmak için Katolikliği ya da Protestin'i savunmak için geliştirilen cevapları buraya taşıdık. Ne eleştirilen din tecrübesi, dini tecrübe bizim tecrübemizdi. Ortaklıklar var şüphesiz. Ne de e, savunulan din dini tecrübe bizim tecrübemizdi. Bir kere nüvevet kurumunun olmadığı bir dinden bahsediyorsun. Bak bakayım klasik tartışmalar, nüvevet kurumla ilişkin cümleler var mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu buna neden oldu işte. Mesela diyelim ki A şahsı e, herhangi bir karşı duruşu eleştirirken muhafazakar ya da işte İslam açısından kendince Kullandığı kavramlar, kullandığı önermeler, ne kadar kendi kaynaklarından, kendi tecrübesinden diyeceğim kaynaklar ver kendi dini tecrübesinden, kendi tarihi tecrübesinden devşiriliyor. Bu çok ciddi bir soru. Bu açıdan bir inceleyelim, bir çalışma yapalım bakalım. Buradan hareketli ama o zaman şöyle bir şey de ortaya çıkıyor hocam. Bugüne dair bu fotoğrafı söylediniz diye söylüyorum. Ee, Tecdît. Hamlemiz e, beka, varlığı sürdürmek dışında öyle çok da başarılı olmuş gözükmüyor. Büyük ne, oranda. Ne, nasıl böyle bir çıkarım yaptın? Ee, ben sen anlamaya çalışıyorum. Sorularımızı e, kaybetmişiz. E, kendi olanla irtibatımızı zaten getirmişiz. Yani diyorsunuz ya bu, burada din eleştirisi yapan e, Batı'da kilise üzerine yapılmış eleştiri alıp çevirip buraya getirip Tabii. yapıyor bağlam yok. Onun karşısında duran da benzer bir şekilde çeviri yapıyor. Tabii. Dolayısıyla buradaki, bugünkü fotoğraftaki şey... Öyle. Şimdi diyelim ki bak yani bir örnek vereyim. Evrim teorisi Türkiye'de eleştirenlerinin kullandıkları kaynaklara bak bakalım. Kendi anlam değer dünyasından, kendi anlam cümlelerinden, inanç önermelerinden hareket ederek yapılan bir eleştiri mi? Yoksa Batı'da bu konuyla ilgili yapılan eleştirilerin büyük oranda tercümesi mi? Bilim eleştirileri de böyle. Yani bunları belki önümüzdeki dönem bu üç görüş nasıl dönüşme uğradı, ne çıktı ortaya söyleyeceğim ama bir örnek vereyim sana. Bilim eleştirilisi Türkiye'de, rasyonalite eleştirisi. Ne kadar mesela Maverdi'nin ya da bu dünya ve dinine dayanıyor, ne kadar Razi'ye dayanıyor, yani ne kadar kendi tarihsel tecrübemizden hareket ederek öyle bir eleştiri var ki belirli kesimlerde, rasyonaliteyi neredeyse tırnak almış, bilimsel olan her şeyi gömüyor mesela. Akıl ya. Akılla problemi var insanların bugün. Ya akıl, e, akli teklifinin mükellef olmanın ilkesidir ya. Usulü fıkıhta hiç mi usulü fıkı okumuyor ki? Yani şu anda e, tırnak içerisinde İslam medeniyeti savunuculu yapan insanlar İslam medeniyeti telif edilmiş en temel metni okuyabiliyor mu? Okuduğunu anlayabiliyor mu? şey demiyorum. Bu konuyu uzmanca bilen insanlara demiyorum. Türkiye'de çok büyük uzmanlar var. Yani uzmanca savunuculuğu savunuculuğunu diyorum. Uzmanca bilenler de bir kısmı dahil edebiliriz hocam. Bir zemin yok. Yani, yani sadece bunu değil. Mesela Batı eleştirisi Onun yapan... ifadelendirilmesinde problem yaşayabilir ama konuyu iyi bilen insanlarımız var canım. Bu ayrı bir konu yani. Onlardan okuduk biz de bu işleri. Ama demek istediğim şu. Problemler çok çeşitli. Biri çok iyi biliyor. güncel onu yeni bir dile çeviremiyor. Eski dil bir şekilde nasıl diyelim iletişimi sağlamıyor. Bir tarafıyla da mesela öyle medrese anlatılıyor ki 30 yılını vermiş bu kişi olarak böyle bir medrese ve İslam görmüyorum mesela. Mübalağa, övgü ve sövgü mantığı içerisine e, işe hapsetmiş oluyoruz. Mesela Batı'da eleştirilmiş bilim eleştirilerini alıyoruz. Ya Batı'da yapılan bilim eleştirileri kendi kültürel kodları içerisinde daha iyi olması için bilimin o, o ürettiği olumsuz sonuçları gidermek için Geliştiren şeyler bunlar. Sen bunu buraya tercüme ettiğinde şöyle bir düşün. Telefon yok ama telefon eleştirisini getiriyorsun. Yani 78'de benim köyüm elektrik geldi ya. Hatta 80'de. Niin? Hangi teknolojiyi eleştiriyorsun sen? Sanayileşmiş bir toplum. Yüksek teknoloji kullanan bir toplumda o teknolojinin ürettiği olumsuz sonuçları eleştiren bir düşünür çıkıyor. Bağlamı var. Bir kitap yazıyor. Sen bunu Türkçe'ye tercüme ediyorsun. Teknolojinin tesisinden de haberin yok. Ya da o büyük ölçekte topluma yazılmamış. Ne karşılık bulacak bu? E, entelektüel bir gevizelikten başka. Ne anlamı var? Körü körüne bir düşmanlık. E, o, şeyi bu ortaya çıkar, şey. çıkar tabii. Yani şimdi şunu mesela şey yapalım. E, i̇leride böyle belki önümüzdeki hafta. Yani özellikle bu ikinci yaklaşım süreklilik yaklaşımını temsil eden insanlar nasıl dönüştü? Mesela ne, nedir işte bilim eleştirisi yapıyorsun, efendim teknoloji eleştirisi yapıyorsun, ama öbür taraftan da ne diyorsun? E, Batı bilimi ve teknolojiyi bizden aldı diyorsun. Bak böyle çelişkiler, psikofenik e, durumlar var ha. Evet. Değil mi? Yani bunu bunu şey yapmadan, e, kızmadan, efendim tahkir ve tezif etmeden, suçlamadan bu sorunları masaya koyup üzerine düşünmemiz lazım. Bu çok yani, çağdaş artık bir. Artık bu durumdayız onu demek istiyorum. Yani evet. acil şeylerimiz yine var tabi yani ama bir 100 yıl öncesine göre çok iyi durumdayız nüfus olarak efendim ekonomik olarak askeri güç olarak teknolojik olarak dünyanın yeni dünyanın ayırdına varan insanlar olarak çok iyi bir durumdayız bunları ocu şucu fucu olmadan tam entelektüel olarak masada analiz etmemiz lazım niçin ya bu topluma daha iyi daha güzel daha doğruyu nasıl verebiliriz? Tenkit budur değil mi? Yani kendi toplumumuzu eleştireceğiz tabii ya. Kendi tarihsel tecrübemizi niye eleştirmeyelim? Bu bizim tarihsel tecrübemiz. Ama bunu eleştirirken daha iyi nasıl yapabiliriz? Yapıldı bir şey... Tabii öncesinde bilmek gerekiyor. Tabii bilmeden olmaz. Bilgisiz hiçbir şey olmaz. O zaman çağrışım yoluyla düşünürsün o. Çok En basit düşünme yoludur o. Bileceğiz. Acı da gelecek bize bazen. Hatalarımızı da kabul edeceğiz. Ee, nereden yanlış yapıldı? Ya da Yanlış da demeyelim. Nerede kaybımız var? O kaybı nasıl telafi edebiliriz? Ya yani Bu bizim tecrübemiz. Her şeyiyle, asıyla, besiyle, tüm renkleriyle bizim tecrübemiz bu. Bu minnetin tecrübesi. Bu minnetin tecrübesini masaya koyacağız. Nerede kaybımız var? O hızlı hareket ederken acil durumdan kaynaklanan sonuçları nasıl telafi edebiliriz? Bunun üzerine kafa yoracağız. Daha iyiyi, daha doğruyu, daha güzeli nasıl hallederiz? Bunun üzerine kafa yormamız lazım suçlamadan, e, olup biteni değer yargılarına konu kılmadan soğukkanlı bir şekilde ele almamız lazım. Bunu ele alırsak, bunu yapabilirsek e, emin ol daha e, sağlıklı düşünme imkanı elde ederiz. Ne demiştik hatırlar? Biz bu yakın geçmişimizi e, belirli iktidar alanlarına oluşturmak üzere çatışmalarımızın sembolleri olarak kullanıyoruz. Yani Abdülhamit'i de çözemiyoruz, Atatürk'te çözemiyoruz, efendim, ikinci Mahmut'ta çözemiyoruz. Olup bitenlere Çözemiyoruz çünkü öyle bir derdimiz olmuyor. Onları belirli iktidar alanları oluşturmak üzere kullanıyoruz. Tarafların belirli, içine geliyor. Evet, surlara. Tabii tabii kimlik üretiyoruz oradan. Hı. Ya bizim Türk kimliğimiz var. Yani tarihsel tecrübemizden, kastettim o bile. Tarihsel tecrübemizden gelen bir kimliğimiz var zaten. Yani bu kimliği zenginleştirelim, pekiştirelim. Daha sağın hale getirelim ama bunu bu şekilde par Yani şöyle kendi arazimizde gece kondu yapmayalım. Yani. Şu anda gece konularla idare ediyoruz. Herkesin gece kondusu var. Ben buna kümes teorisi de diyorum bazen. Herkes kendi kümesinde diğerine horozlanıyor. Buna gerek yok yani. Eyvallah. O zaman şey hocam, az önceki yere bir dönmek isterim. Osmanlı'da bilim teknik düşmanlığının düz yok öyle bir şey. oraya doğru bir izi yok değil mi? Yok. Yani az önce konuştuğumuz şey çok çağda bak, çok yakın döneme bunu, ilişkin bir şey. Bu keşke olsaydı. Yani böyle bir çatışma yok. Dedim ya e, kültürel... E, mensubiyetlerden kaynaklanan, eleştiriler... olabilir tabii. Yani olacaktır da o. Ama öyle büyük ölçekte... E, bir karşılık yok. Devlet yapıyor bunu. Devlet bir şey yaptı mı... bizde bitmiştir. Hmm. Biri eleştirse de ne olur. Var... diyelim ki Mehmet Emin... E, Oflu, Oflu Mehmet Emin Efendi... benim hemşerim. E, eleştiriyor. E, treni de eleştiriyor. E, efendim... gravatı da eleştiriyor. Efendim... Teografı da eleştirebilir, eleştirebilir. Metin de yazıyor. Ama bu çok cüzdi ve istisnaidir. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Türk, e, Osmanlı dünyasında modern bilimin e, Hristiyanlar tarafından, özellikle Arap dünyanın Hristiyanlar tarafından eleştirilmesine yatıştırmak için Osmanlı alimleri Arapça kitap yazıyorlar Ahmet Cevdet Paşa'nın talebi doğrultusunda. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> yani Cevdet Paşa alim değil mi ya? Bak Mustafa Sabri Efendi ki çok sert bir adamdır. Siyasi tercihleri bir tarafa. Ee, İstanbul'daki ilk balon tecrübesinde balona binmeye çalışan bir Molla'dır mesela. Genç bir Molla. Hmm, merak vergesiyle. Yani, hayır. Soruyor zaten. Niye sen çok istiyorsun? Ben bir sarık cübbe tabi Ben bir Molla'yım. Halk bu kadar büyük halk toplanmış. Bunun bu tür şeylerin itikadımızla alakalı olmadığını bizzat e, e, görsün diye. Hmm. Bunu Mustafa Sabri Efendi yapıyor. Genç bir öğrenciyken. Anladın mı? Ya bunlar çok şey değil. Yani Şimdi dedim ya eğer sen tarihsel tecrübeni kendi tecrübenle hafızanda onu değil de başka bir tarihsel tecrübeyi öğrenirsen, onu taşırsan tüm olup bitenleri o tecrübeye nispetle anlamlandırdığın için ortaçağ dersin. E, e, e, kilise varmış gibi. Kilise yok. Sen de kardeşim işte kilise varmış gibi konuşursun. Oradaki ki problemleri burada aramaya başlarsın. Arıyorsun da yani. Ve ama belli bir tarihten sonra artık bunlar bizim alışkanlıklarımıza dönüştü. Yani tırnak içeze dindar dediğin insanların refleksleri artık İslam tarihi tecrübesinden değil, Batı tarihi tecrübesinden devşirilen refleksler o haline düştü. Neden ne değil ne ilişkin ne söylersiniz? Sanki yenilmişlik duygusunun, eee, yenilmişlik duygusunun bir şeyi var. Tabii var, onlar da var ama aciliyet Ondan sonra beka korkusu, pek çok şey hata, inanılmaz hızlı, dinamik dönüşümlere cevap yetiştirme kaygısı, pek çok neden var canım. Hı. Ve dediğim gibi entelektüellerimizin kendi varlıklarını idame ettirmek için fazlalıklardan o klasik Türk memetik refleksini göstermeleri, çok çabuk vazgeçme anlayışı pek çok neden sayılabilir. Başka nedenler de olabilir. Bunları ciddi analiz etmek lazım. Ve dediğim gibi buradaki insanlar bunu kasti kataküllü olsun diye yapmıyorlar. Herkes bir çözüm arayışı içerisinde. Ve bu çözümü üretirken gerçekliği farklı biçimlerde okuyorlar. Ya fakat birbirleriyle konuşma imkanları var. Çok ilginç bu da. Yani bizim 1960'tan sonra kaybettiğimiz en önemli hasretlerden biri farklı pozisyonları olan insanların birbirine müzakere etme imkanı kaybetmesidir. Yapamıyoruz biz bu konuda. Yani akifle Abdullah Cevdet zıt olmalarına rağmen toplumun, devletin meselelerinde bir araya gelip konuşabiliyorlar. Birbirlerine tahammülleri var, saygıları var. Birbirleri fikirlerine karşı olmalarına rağmen. Pek çok isim için bu örnek verilebilir. Acımasız eleştirmelerine rağmen yeri geldiğinde bir araya gel. Öyle olmazsa istiklal albini yapamaz. Ne oldu 60'tan sonra? Millet olma vasfını kaybettik. Ben bunu söylüyorum Cem. Amerikan operasyonu, NATO operasyonuyla biz millet olma basmını kaybettik. İşte ancak yeni yeni toparlıyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren e, belli bir toparlanma sürecine girdiğimi düşünüyorum. Bu da benim kişisel yorumum tabi. Hıca... Abi bir şey mi söyledin? Yok şey şöyle vakit olsa da buraları da açsak. Buraları ileride açarız bunlar biliyorsun biraz entelektüel tarihin konusu değil bunlar. Eyvallah. Eyvallah. Ama ben kişisel kanaatim bu tabi. Yani dediğim gibi yanlış olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Yani şöyle cevap veremediğimiz ya da zorlandığımız yerler ve bağlamlarla ilgili soruların arka planındaki şey. Yani 60'ta bir tohumlama çalışması olmuş. Bugün bazen anlamıyoruz ya. Umurumuzu ne... kırdılar. Yani millet evet. olma vasfını kaybettik. Millet olma vasfının önemli şey ortak değerlerin, müşterek değerlerin oranıdır. Ee, o... Şu anda hiç yok. Yani işte Anke. diyoruz ya iki millet dedim. Özellikle 60'tan sonra bu çok arttı. Hmm. Ve bu bilerek yapıldı yani. Bu bir NATO operasyonu. İyi operasyonmuş hocam. İyi operasyon. Yani bugün itibarıyla, şimdi ortak değer gören e, kavramların çokluğu diyorsunuz. Ya mesela. Yani ne çok fazla nazik met bir araya gelip konuşabiliyordu, birbirine saygı duyarak. Ama birbirine ağır şekilde eleştirerek. Biz da, bunu yapamıyorduk. Işte. Okurların niye yapamıyor bunu? Ha? Okurlar yapamıyor bunu? Tabii canım git e, kitabını bile almıyor adam. Yani bir haberdar bile değil. İki ayrı e, evde yaşıyor gibi insanlar yaşıyorlar. Benim kastettiğim bu zaten. Yani bu, bu yobazlığı kırabilirsek o zaman tekrar millet olma vasfı... Tabii kesinlikle farklı ne? düşünmek, farklı bakmak ayrı bir şeydir. Ama o yaşadığımız ortak zeminin değerlerini paylaşmak, onu kaygılarıyla kaygılanmak, dertlenmek başka bir şeydir. Yani yeri geldiğinde sen milletin, devletin, kültürün, nise geleceği için belirli bir konuda farklı düşünmekle birlikte aynı masada müzakere etme, birbirine saygı duyarak ve tahammül ederek bunu gösteremiyorsan minnet vasfını kaybetmişsin demektir ya. Bunu yeniden tesis etmek için bir toplumsal e, sözleşme gibi bir şey mi lazım? Hayırdına varmak ve üzerine konuşmak, düşünmek lazım. Bir yani önce farkında varmak ezberlerin, lazım. Ezberlerin ezberlerden kurtulması lazım ya bunun. İşte için. Tamam biz de bunu konuşuyoruz. Ezberlerden kurtulalım diye. Bu bunun artması lazım yani. şey demiyorum hocam. İhtiyarların ölmesini bekleyelim de e tabi zor tabi yani ihtiyarlı laf anlatmak. Bu ihtiyar derken biyolojik anlamda ihtiyar kastetmiyorum. Zihni tabii tabii insan ihtiyar alıyor. 20 yaşında da ihtiyarlayabilir bir insan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aşırı kendi tutumunu mutlaklaştırıp, o tutumdan hareket ederek herkese laf yetiştiren, Nasrettin Hoca'nın sazı gibi hakikati buldum, böyle nedir onun adı, normatif cümleler kuran, buyurgan cümleler kuran, karşı tarafı sürekli yargılayan, var öyle bir sürü insan, büyük entelektüelimiz var. E, o öyle bir ortamda sen zaten e, kalenin önüne nehir yapmışsın. içine de timsahlar koymuşsun. Kimse gelmez yani. Köprü kurmuyorsun ki. Hep nehir oluşturuyorsun. Ve neyine de timsahlar, timsahlar koyuyorsun. Kimse geçmesin diye. Şu anda şeyimiz bu. E, o zaman karşı taraf gelmek istese bile gelemez. Güzergah yok yani. Bunu kurmak gerekiyor. Bu durumda... Mesela şöyle cümleler ediliyor ya hocam böyle kelli ferli kocaman profesör adamlar konunun uzmanı adam var televizyon ekranlarında. Ee... O benim alanı değil o senin alanına. Basın yayınla sen uğraşıyorsun. Ee... Ee... Atıyorum bu toplumun Atma, örnek anla... anlam örnek vereyim. <gülüyor> A, anlam değer dünyasındaki bir şey ya da tarihsel tecrübesi e, iki kavramı yan yana getirip atıyorum din. Bilmiyor ee... onun din, din, din dediği mücerdet din diye bir şey yok. Zaten onun din dediği benim tarihsel tecrübem değil. Onu söyleyeyim. Onu dedi ya katoliklikti ya Protestanlıktan. Dedik ya Anglofan e, e, Frankofan kavgası bu. Hmm. Yani nereden eğitim bu illa, e, yabancı okullarda eğitim görmek değil. Türkiye'de eğitim sistemi de böyle. Yani biz e, hani e, ne yaparsak yapalım bu kapitalist değer sistemine göre yetişiyoruz. Bütün eğitim sistemimiz ona göre organize olmuş. E, insanlar ona göre yetişiyor. Hangi Toplumsal tabakaya, inanç grubuna ait olursa olsun. Yani. Hocam eyvallah. E, ağzınıza sağlık. Vaktin bittiğini söylüyor yine arkadaşlar. Bitti yine yine bitti. E, önümüzdeki hafta e, buradan e, devam edebiliriz. Ve belki şey e, o gelenekle e, kurulan beş e, ilişki modeli yönelim evet, evet. diye bahsettiğiniz şey Onun nasıl şey dönüştüğünü e, konuşmak iyi olabilir. Belki bu meseleleri anlamak bakımında. E, evet. Önümüzdeki hafta burayı belki açarız. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Eyvallah. Ediyorum. Hayırlı akşamlar. Önümüzdeki hafta aynı saatte burada olacağız. Soruların peşinde olmaya devam edeceğiz.